dostlar. Gaziantep Üniversitesi'nin Kadın ve Gençlik Merkezi'nin, Şehit Kamil Belediyesi'nin ve tersebe toplantı boyuncu'nun organize ettiği İsa Fazıl Ulaşması'nın Konferansız'ın en son şartıcısı. <gülüyor> Ülkemizin pek değerli mütefekirlerini üniversitemizde ağırlamaya devam ediyoruz. Malumunuz felsefe topluluğu olarak bugüne kadar birbirinden değerli hocalarımızı davet ettik konferanslar için. Yedi yıldır e, buradayım ama bugüne kadar kendim heyecan duyduğum konferanslardan biri olacak bugünkü program. Felsefi kültürümüzün yeniden inşasına birbirinden değerli eserleriyle büyük katkılar sunan ve bu minvalde uyanışımızı güçlendiren Sayın İhsan Fazloğlu hocamızın sadece eserlerinden değil, konferanslarından, sohbetlerinden de çok şey öğreneceğimiz muhakkaktır. Bu anlamda kendilerini üniversitede ağırladığımız için teşekkür ederiz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Davetimizi icabet ettikleri için. Bu konferanslar tüm değerlerimiz ve tarihi tecrübelerimizi hızla çürütmek ya da mutturmak için elinden geleni yapan yeni dünya düzeninin tahakkümüne karşı bir başkanlığıdır. Ayrıca Sayın Hocamızın deyimiyle ya mücevher olup tarihteki yerimizi almak yani kendimiz olmak ya da basit bir takı olarak başkaları tarafından süs eşyası gibi kullanılmak arasından tabii ki ümidimizi her daim diri tutmak için mücevher olmayı tercih ve talep ettiğimizin bir göstergesidir. Allah topraklardan fışkıran metafiziksel mücevherleri görmeyi ve keşfetmeyi her daim nasip etmesi. Bir kişi yaşadığı topraklarda yerli mi, yabancı mı, gezgin mi, işgalci mi yahut sömürgeci mi olduğunu öğrenmek istiyorsa mensup olduğu anlam değer dünyasının o topraklardaki işaretlerine ne kadar aidiyet duyduğuna baksın bu bakış ona hakikati fısıldayacaktır diyor Sayın İsa Fazloğlu hocamız bu minvalde hocamızın eserlerini hatırlamakta tekrar fayda görüyorum malumunuz biz kendi bölümümüzde ve okuma toplantılarımızda hocamızın eserlerini okuyoruz tahlil ve tetkik etmeye, etmeye gayret gösteriyoruz hocamızın eserleri kendini bulmak Kendini aramak, fuzuli ne demek istedi, akıllı Türk makul tarih, kayıp halka, derin yapı, sözün eşinde, soruların peşinde ve nazar ufuk. Muhterem Hocam İhsan Fazlıoğlu Efendi, bir temeddün hareketi, İslam felsefe bilim tarihini şehirler üzerinden okumak, başlıklı konuşmasını yapmak üzere, kürsüye davetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer hocalarım, değerli öğrenci kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Mehmet Sabri hocamız ve Kagen, bana Gaziantep'te konferans vermek, sohbet etmek e, konusunda bir talepte bulundukları zaman, birlikte daha verimli ne yapabiliriz? E, ben kendi bildiğim sazı çalarım tabii o şüphesiz. Ama e, o sazın çıkarttığı, ahengi paylaşabilecek dostları daha iyi nasıl e, e, tayin edebiliriz konusunda müzakere edince şöyle bir sonuç çıktı. Gaziantep herhangi bir şehir değil. Hem kadim e, dönemde önemli ilim adamları çıkartmış, İslam Türk kültürüne önemli katkıları olmuş isimleri yetiştirmiş bir şehir. Dolayısıyla şehir, şehir üzerine bir konuşma yapmak, şehir nedir, ne anlama gelir ve Gaziantep gibi çağdaş dönemde de şehir olma özelliğini nispeten sürdüren, ekonomik altyapısı güçlü olan bir şehir olması hasebiyle yeniden yapacağımız geleceğini inşallah Gaziantep'e yeni bir rol vermek açısından şehir üzerine konuşmanın daha doğru olduğunu e, kararlaştırdık. Bu birinci nokta. İkinci nokta ise Gaziantep gibi bir yerde sohbetten çok akademik bir ders yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada basit anlamıyla bir konferansı atmayacağım. E, Günümüzü ilişkin e, önermelere değineceğimiz gibi tarihi tecrübemize ortak hafızamıza da atıf yaparak atalarımız, hem medeniyet cihetinden atalarımız, hem e, kavmiyet cihetinden atalarımızın bu işi nasıl başardıkları, yüksek İslam kültürünü kimsil eden şehirleri nasıl inşa ettiklerini örnekleriyle ve her bir şehrin ne tür bir katkıda bulunduğunu örnekleriyle göstermeye çalışacağım. Dolayısıyla konuşmam, biraz sohbet, biraz da akademik e, bir içerikte olacak. Öncelikle şehir üzerine düşünmemiz lazım. Şehir nedir? Şehir kelimesi genelde Arapça'da Medine kelimesiyle karşılanır ve buradan hareket ederek dinin olduğu yer, dinin merkezi gibi anlamlar verilir. Halbuki Medine kelimesi esas itibari akatça bir kelimedir. Ve mahkemenin olduğu, hukukun olduğu yer demektir. Dolayısıyla kelimenin etimolojisi ve kökeni bize şehrin mantığını hemen verir. Nedir? Hukukun olduğu yer. Niçin hukuk bu kadar önemlidir? Çünkü şehirde yaşamanın asgari koşulu yarını öngörebilmektir. Yarını öngörebilmenin asgari koşulu ise belirli bir kurallılık içinde kişilerin hak ve hukukunun gözetildiği yarınından emin olduğu bir ortamı sağlamaktır. O açıdan şehir asgari olarak ortak yaşamayı mümkün kılan belirli bir kurallılığın inşası ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak demektir esas itibariyle. Bu tanımlardan hareket ederek günümüzde bir şehirde yaşıyor muyuz, şehir nedir? Bunlar üzerine tefekkür edebilirsiniz. Bunu sizin iffanıza bırakıyorum. Ama esas itibarla şehir bu anlama geliyor. Bunun da elbette tarihsel karşılıkları var. Ta Mezopotamya'dan itibaren tarım toplumlarının teşekkülü, bir arada yaşama kültürünün gelişmesi, bunun belli bir kurallığa bağlanması. Bir şehirde bulunmanın, şehirde olmanın insana getirdiği en önemli iki hasret vardır. Tam şehri kurduk, belirli bir hukuk içerisinde yarın öngörülebilecek hayat kurduk ama bize iki şey sağlar. Şimdi bunları niye sayıyorum? Acaba bunlar bugün var mı yok mu? Bu değişkenleri bilirsek gerçekten bir şeyin kuruluk belirleyebiliriz. Birincisi boş vakit. İkincisi merak. Şimdi boş vakit son derece önemli bir hadisedir. Yüksek kültür üretmenin asgari şartlarından biri, Aristoteles'in metafiziğinde işaret ettiği gibi boş vaktin olmasıdır. Niçin boş vakit? Çünkü hayat mücadelesiyle geçen günlük hayatı idame ettirmek için asli ihtiyaçları gidermek üzere yaşayan bir insanın takdir edersiniz ki yüksek kültürle uğraşma durumu yoktur. Yani açlıkla ya da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan bir insan oturup varlık nedir? Üçün dereceye nasıl çözülür? Elipsin hacmi filan gibi soruları soracak hali yok. Dolayısıyla asli ihtiyaçların karşılandığı belirli bir grup insanın ee, boş vaktinin olduğu, tefekkür etmeye, belirli konular üzerine düşünmeye, şiir yazmaya, müzik yapmaya vaktinin olduğu bir ortamın sağlanması. Bu boş vakti kullanan insanların da toplumun finanse etmesidir. Şiirleri basit felsefi değil gördüğünüz gibi. Yani boş vakti olup bunu tefekkürle ya da sanatla, ziraatle geçirenin insanları birilerinin finanse etmesi lazım. Buna maaş diyoruz. Buna geçim. Etin ya da çorba parası da diyebilirsiniz. Bunun olabilmesi için de merakın ortaya çıkması lazım. Boş vakit eğer insanda merak değil de mesela çekirdek çıtlatma ya da televizyon seyretme yaratıyorsa onun bir anlamı yok. Merak, burada kast edilen merak, içinde bulunduğumuz evrenin, içinde bulunduğumuz toplumun birey olarak ve toplum olarak anlamı üzerine, eşyanın hakikati üzerine bir sorgulama yapmak demektir. Fakat merakın da en altında yatan esas şey varoluş kaygısıdır. Esasınlarla bilgiyi boşandıran, yüksek kültürün yaratılmasını tetikleyen şey merak değildir esas tibale. Merak bunun bir sonucudur. En altta ve en derinde insanın varoluş kaygısı ve hatta korkusudur. Nitekim i̇bn Sina'nın ikinci kuşak öğrencilerinden olan Ömer Sahlan es bu da çok güzel ifade eder. İnsanın yönünü derinden hissettiği varoluş korkusu belirler. Bunun daha güzel Arapça ifadesi var ama ben meyala aktarıyorum. Yani yüksek kültürden bahsediyorum. Hakikat soruşturmasından bahsediyorum. Günlük hayatın idame ettirmesinden değil. Bu yüksek kültürü eğer hazırsanız en nihayetinde tüm arayışı, tüm bilimlerin, tüm sanatların arayışı İnsanın anlamı, yeryüzündeki anlamı insanın kökeni, insanın geleceğidir. Yani uzaya araç göndermemizin, uzay araştırması, kozmoloji, kozmogeni, aklınıza gelebilecek biyoloji, genetik, kuantum, tüm bu araştırmalar en nihayetinde evreni bilmekle alakalı değildir. En nihayetinde evrende bulunan, bunları e, bilmeye çalışan insanın ne olduğu, kökeni nedir, burada ne yapıyor ve bir e, sürekli bir ebediyeti, bir... E, Nedir, ne diyelim, ezeliyeti söz konusu mudur? Tüm bunları sormakla alakalıdır. Dolayısıyla şehir aynı zamanda hakikati boşandıran, hakikat araştırmasını tetikleyen korkunun da edinildiği yerdir. Çünkü siz kırba bayırda ya da köyde yaşama korkusuyla, hayatınızı idame ettirme korkusuyla iş yaparsınız. Ama şehirde hakikat korkusu, hakikat kaygısı ve arayışı. E, tetikler. Eğer bir şehir bunu tetiklemiyorsa, o hakiki anlamıyla bir şehir değildir. Hakiki anlamıyla bir şehir değildir. Şehrin yarattığı bu ortam, tarihi tecrübe, insanlığın ortak mirası ya da ortak hafızası incelendiğinde görülür. Şehir aynı zamanda, işte birkaç saat önce kilisede üzerine konuştuğumuz kavramlar etrafında düşünürsek, bir kültürün de yuvasıdır. Nasıl ki biz evi yuvaya dönüştürürüz, yeri, yurdu da yuvaya dönüştürüyoruz. Bu yuvanın en tipik, yani en temsili yüksek örneği şehirdir. Şehir bir kültürün yuvasıdır. Oradaki o kültürün temsil ettiği yüksek hakikatleri, yüksek sanatları tecessüm eden, somutlayan, somut olarak gösteren anlam değer dizgelerinin işlendiği, mimari eserler, müzikler, sanat, resimler, devlet kuruluşları ve benzeri tüm e, insan eylemlerinin ifadesi olması bakımından e, o kültürün ürettiklerinin e, serinlendiği, soluklandığı bir yerdir. Dolayısıyla e, i̇bn Haldun'un her zaman atıf yaptığımız ümran yani medeniyetin ilkesi binadır dediği yer, şehrin olduğu yerdir. Yani. Aslu hadare vel bina El bina ve aslu hadare diye kullanıyor ya yani medeniyetin kurucu ilkesi diğer tüm tekillikleri kendisine göre anlayabildiğimiz yapı binadır buradaki bina basit anlamıyla bir ev değildir o medeniyete ait tüm somut ürünler müzik de bina çünkü inşa demektir aynı zamanda yapma, üretme demektir ürettiklerimiz ki bunlar şehirde büyük oranda tahakkuk ederler gerçekleşenler bizim kurduğumuz o medeniyetin e, ilkeleri olarak kendini gösterirler şimdi bu çerçevede baktığımız zaman şehir hakkında bu kısa e, girişten sonra şunu anlamış olmalıyız ki bir temeddün hareketi bir medeniyet şifir olmadan inşa edilemez hiçbir köyde hiçbir kasabada hiçbir dağ başında medeniyet kurulmamıştır Niye? Çünkü anlattığımız gibi o medeniyetin yüksek üretimlerini tecessüm ettirebileceği bir ortak müşterek hukukun olduğu, korkunun, merakı tetikleyen korkunun olduğu bir durumun ortaya çıkabilmesi açısından. Bu açıdan İslam medeniyeti de bir şehir medeniyetidir. İster Endülüs. İster Kuzey Afrika, ister Mısır, bilal Şam bölgeleri olsun, ister İran, isterse Türkistan coğrafyası olsun, ister Anadolu, ister Balkan coğrafyası olsun, ister Malay coğrafyası, ister, Malay coğrafyası, ister Çin, yani İslam coğrafyası olsun, tüm buralarda baktığımız zaman yüksek İslam kültürünün üretildiği yerlerin şehir olduğunu görüyoruz. İslam medeniyet tarihinde sultanlık yani yüksek kültürü temsil eden siyasi bir organizasyon kurmanın asgari şartı şehir kurmaktır. Biliyorsunuz Yıldırım Beyazıt sultanlık sistemini kurmak istediğinde yani beylikten sultanlığa geçmek istediğinde Mısır'da bulunan harifeye müracaat ettiğinde kendisinden ilk istenilen şey bir şehir var mı? ürettiğin topraklarda bir şehir var mı? Yani şehir ne demektir? Yüksek İslam kültürünün pratize edildiği bir yer var mı? Yüksek İslam kültürünün pratize edildiği yer değil, göstergenin nedir? Bakın çok ilginç. Hukuk yani fıkıh var mı? Usulü fıkıh var mı? Furu fıkıh var mı? Bir hukuka göre bu şehir bu birliktelik, insanların bir aradılığı organize edilmiş mi? Hakkını Arayan hakkını bulabiliyor mu? Bakın Sorulara dikkat edin. Hakkını kaybeden hakkını arayabiliyor mu? Ve aradığında da bulabiliyor mu? Çünkü adalet, klasik literatürde zannedildiği gibi kavga eden iki kişinin mahkemeye gidip arasını bulmak değildir. Adalet, klasik kültürde toplumda, itisadi, politik, ticari, ekonomik gücü elinde tutan öbeklere karşı toplumu korumak işidir. Bakın tekrar ediyorum. Adalet toplumdaki farklı iktidar araçlarını ekonomik, politik, ticari ilmi fark etmez. Bu iktidar odaklarına karşı toplumu korumak. Çünkü güç eğer kontrol edilemezse belirli bir hukuk dahilinde sınırlandırılmazsa o gücü elinde tutar insanları yönetmeye başlar. Bakın burası çok önemli bir noktadır. Gücü hukuk yönlendirmezse güç sahibini yönlendirmeye başlar. Gücün bizatihi kendisi. Bu bu zulme e, inkılav eder. Çünkü e, güç, gücü elinde tutan insanı yönlendirmeye başladığı zaman sınır çiğnenir. Heidegger'in ifadesiyle sınır bir kere çiğnendi mi, çiğnenecek sınır kalmaz. Sınır insandır. İnsan bir kere çiğnendi mi bir toplumda bir kültürde o kültürün artık çiğneyecek bir sınırı kalmamış demektir. Onun için medeniyet ya da şehir insan merkezli bir hadisedir. Tüm kültür hareketleri, tüm felsefi hareketler, tüm tüm dini hareketler tarihte arkadaşlar insanı tanımlayarak işe başlarlar. Bir insan tanımınız yoksa bir medeniyet inşa edemezsiniz. Mevcut bir medeniyetin uydusu olabilirsiniz, vasabı olabilirsiniz, çevresi olabilirsiniz, hiçbir zaman merkezi olamazsınız. Bu açıdan İslam medeniyeti yola koyulurken önce bir insan tanımı getirmiştir. Ne e, Helenistik dünyanın, ne Klasik Yunan dünyasının, ne Hristiyan dünyasının, ne de o dönemde baskın olan e, kültürlerin temsil ettiği insan anlayışlarını kabul etmemiş, reddetmiştir. Bu açılar e, her medeniyet hareketi en nihayetinde bir insan hareketidir. Çünkü Yüksek hakikat araştırmasında biraz önce işaret ettiğim gibi soru da insandır. En nihayetinde cevaplı insandır arkadaşlar. Yani tüm sorularımız insana ilişkin aslında. Tanrı hakkında konuşurken, evren hakkında konuşurken, fizik hakkında konuşurken, toplum hakkında konuşurken, eskatoloji yani gelecek öte hakkında konuşurken bile aslında bütün ee, üzerine düşündüğümüz üzerine e, kafa yorduğumuz şey kendimizizdir. Kendimizi anlamak kendimize bir yer tahmin etmek. İnsan çünkü yerinden memnun olmayan bir varlık. Evrende her canlı, her var olan kendi tabi kodları içerisinde, o sınırların içerisinde yaşar. Güneş güneşliğini yapar. Onun ibadetidir. Biliyorsunuz ibadet esas itibariyle bir şey yaratıldığı şey üzere ise o ibadet ediyor demektir. Yani bir şeyin yaratıldığı şey üzere olması o ibadetidir. Onun için ayet-i kelimelerde geçen yeryüzünde, gökyüzünde herkes Tanrı'yı tespit eder, Tanrı ibadet eder bu demektir. Atom atomluğunu yaptığı müddetçe ibadet yapıyor demektir. Ve hiçbiri buradan buradan vazgeçemez. Ama insan sınırlı çiğneyen, tabi sınırını aşan, uçuyor ama uçakça uçuyor. Değil mi? Doğa sınırını aşan, doğayı kendisine... E, taşıyan bir varlıktır. Hiçbir zaman suyu bile biz içerken doğaya gitmeyiz. Bardakla suyu kendimize taşırız. Onun için düşünmek, doğaya kafa tutmaktır. Kogito, esas itibariyle Descartes'ci Kogito, doğaya direnmektir. İnsan doğaya direnen bir varlıktır. Doğaya teslim olan bir varlık değil. Onun için doğayı dönüştürüyor ve bu büyük felaketlere yola çıkıyor. Nimeye basit bir örnek hastanede bir insan ölür Doğal olanın ölmesidir ama hastane yapıp onu öldürmemeye çalışıyoruz Dili tutmaya çalışıyoruz Doğaya direniyoruz Fakir bir insan başından ölmesi lazım Doğal olanı dur Ama ona yardım ediyoruz Değil mi? Dikkat edin yaşlı insan evrim teorisi gereği Ücünü kaybetmiştir, ölmesi lazım Ama huzur evleri açıyoruz Evimizde bakıyoruz ediyoruz Aynen öyle Kim o sesi çıkarttı son genç, çocuk. Evet, onayladı beni yani. Dolayısıyla doğaya direniyoruz. Düşünmek bu açıdan bir duaya bir direnme işidir. Ve düşünmemizi muhafaza ettiğimiz müddetçe aslında biz e, diğer nesneler nasıl kulluklarını, yaratıldıkları şeyi takip ederek gerekti, yerine getiriyoruz. Biz de yaratıldığımız şey olan düşünmeyi yerine getirdiğimiz müddetçe kulluğumuzu yapmış oluruz. Onun için ilim aklın ibadetidir diyor Taşköprü Zat. Anlamıyor muyum? İnsanın ibadeti düşünmektir. Bunu ben söylemiyorum tabii. İbn Haldun Mukaddime'de tüm diğer dini ibadetlerin esas ibadete bir hazırlık olduğunu söyler. Nede esas ibadetimiz tefekkür etmek. Tanrının sanat eserini, mahlukatını, masnuatını, kendimizi tefekkür etmek en niyetindir. İslam şehir geleneği, ta Medine'den itibaren bu şekilde kurulumu. Şimdi bir şeyi kurmanın bu şartlar dışında bunu tüm kültürler gerçekleştirmiştir. Eğer Çin şehirlerinden bahsedersek bu anlattığım modeli oraya da uygulayabilirsiniz. Elbette bunun maddi göstergeleri var. İşte politik bir organizasyon, aile sistemi, ekonomik organizasyon, dini organizasyonlar, tapınaklar, konaklar, pazarlar falan bunlardan çıkıyor. Peki İslam medeniyetinde ee, diğer medeniyetlere de elbette dikkat mı? Farklı bir şey kurmak için gerekli olan diğer bir şah ise o medeniyet hareketinin en başından itibaren bir hayat görüşünü teklif etmesidir. İslam bu açıdan her zaman söylüyorum basit anlamıyla, ana dilimizdeki söylendiği şekilde bir religion değildir. Basit anlamıyla bir din değildir. Basit anlamıyla bir akide sistemi değildir. Çünkü akide sistemi çok. En yalın bir kabilenin bile bir akidesi vardır. İslam akidesini hayat görüşüne, bir medeniyet hareketine dönüştüren bir dindir. Bu çok önemli bir nokta. E şimdi inşallah Hristiyanlık bile İslam'ın bu başarısından sonra Hristiyanlık inancını 1200'lerden sonra e, bir medeniyete, yüksek süperastisi dediğimiz harekete dönüştürebilmiştir İslam'ın akidesini, yani inanç sistemini medeniyete bir temeddün hareketine döştürmesinin ne en önemli nedeni Akidevi ilkelerini herkesin paylaşabileceği bir manzumeye ifade ve istifade edilebilecek bir dile dönüştürmüştür. Çünkü siz bir şeye inanabilirsiniz bireysel olarak. Ve kendi aranızda bir grup da olabilirsiniz. Kendinizi anlarsanız, ilkelerinize bağlı kalabilirsiniz. Ama beni o ilkelere dahil etmek istiyorsanız o ilk inandığınız ilkeleri, akideyi bir teklife dönüştürmeniz lazım. Bu teklifin de paylaşılabilir olması lazım. Paylaşılabilmenin asgari işareti ise insanlardaki en ortak zemine işaret etmeniz gerekiyor. O da akıldır. Rüyanızda gördüğünüzde amel edebilirsiniz ama benim rüyalarım sizden farklıdır. Sezgilerinize göre iş yapabilirsiniz ama benim sezgilerim sizden farklıdır. Pek çok bir mistik tecrübe yaşayabilirsiniz. Bu sizi bağlayabilir. Bu size inanan birkaç kişiyi bağlayabilir. Ama toplumsal bir harekete dönüşebilmemiz için o akide ilkelerinin, o ilanç benim katılabileceğim, benim idrak edebileceğim, benim istifade edebileceğim ifadeler haline gelmesi lazım. Bakın çok entesan bir cümledir. İfade ve istifade. İfade bir şeyi söylemek, istifade ise karşıdaki kişinin onu alıp tekrar bir ifadeye dönüştürebilmesi, ondan faydalanabilmesi demektir. Bu da asgari bir, Ortaklığı, müşterekliği gerektirir. Bilginin paylaşılabilirliği, tekrarlanabilirliğinin e, açısından. Şimdi İslam medeniyeti metafizik çabağını, hayat görüşünü ilkeler itibarıyla Mekke ve Medine'de kurdu. Burada hiçbir şekle şüphe yok. Tabii biz genelde İslam'ı Mekke ve Medine dönemiyle ifade ederiz. Buna şiddetle itiraz ettiğimi başka konferanslarımda söyledim. İslam üç dönemi ayrılıyor. Hira dönemi, Mekke dönemi, Medine dönemi. Hira dönemi vahye mazhar olmamış bir insanın kendisi hakkındaki tefekkürüdür. Onun için bir kişinin kendisi hakkında bir tefekkürü yoksa, kendilik bilinci ve bilgisi yoksa, Amentü'ye geçişte ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Taklit olabilir bu en fazla. Dolayısıyla Hira dönemini çok ihmal ediyoruz. Kendimize vakit ayırmıyoruz yani. Halbuki Hira Hz Peygamber'in kendisine vakit ayırmasıdır. Kendisiyle hemahal olmasıdır. Kendisini dinlemesidir. Kendi içisin içine düşmesidir. Düşünce Türkçe'de biliyorsun kendi içine düşmek demektir. Teemmül etmesidir. Arapçada teemmül kelimesi çok güzel bir kelimedir. Hem derin düşünmek hem, hem ümit etmektir. Çünkü düşünmek aynı zamanda bir ümittir insanın anlamına, korkusuna aşmasına, hakikate ilişkin kaygısını aşması için bir ümittir. Teemmül insanın içine dönerek orada kendisini doyacak bir sesin bulunması ümididir. Bulursa ne ala, bulamasa durum biraz tehlikeli. Geri dönüş imkan olmayabilir. Evet, o zaman onu ziyaret ederiz. Mekke ve Medine'den İslam medeniyetinin metafizik çamağı kuruldu. Burada e, herhangi bir şüphemiz yok. Hıra'dan ve Mekke Ama Mekke ve Medine'de kurulan bu metafizik ilkelerin çamağı bu metafizik çamağı o kadar önemlidir ki tüm yapıp etmelerimizi hayata bakışımızı ölümden sonraki düşüncelerimizi anlamını veren hayatımızı yönlendiren hayatımıza bir istikamet katan bir ilkedir. Onun için bir kültürün metafizik bir çanağı yoksa başka kültürlerin metafizik çanağı yanayıcısı olur. Bizim bugün yaptığımız gibi. Ya Moskova'da üretilen fikirlere kulak kesilirsin ya Tahran'da. Ya Paris'te üretilen fikirlere kesin, kulak gelirsin ya İslamabad'da. Ya Kahire'deki kültüre kulak kesilirsen ya Londra'da. Kendine ait bir e, sığınacağın, üzerinde iş yapacağın bir sert zeminin yoksa oradan hareket ederek yorum yapabileceğin bir e, temelin yoksa, muhakkak başka bir temele uğrarsın. Çünkü temel yoksa, dursun kalıyor geriye. Değil mi? Pis, pis bir oldu ama e, böyle olur mesela. Şimdi, peki bu inanç ilkelerini İslam'ın hayat görüşünü, niçin teorik bir dile paylaşılabilir bilgiye çeviririm? Gayet kolay. kolay. Said bir Vakkas, Sasani Devleti'nin ele geçirdiği zaman onu daha önceden tanıdığı bir sahasını bırakarak, Kisra'nın sayına çıkarken şunu söylüyor, artık muzaffer bir komutan edasıyla giriyor. Ey baldılı çıksak Arap, burada ne işin var? Bakın burası çok önemli. Ne cevap veriyor? Sizi fethetmeye geldim, yenmeye geldim değil. Size bir teklifimiz var, onu yapmaya geldik. İşte budur mesela. Bir teklifimiz var, onu yapmaya geldik. İslam ya da fetih hareketleri, bu sadece İslam asıl değil, bir teklif hareketleridir. Şimdi bu teklifi yapacağın kişi henüz Müslüman değil. inançlarını onun anlayabileceği bir dile denir 30 yılda büyük bir coğrafya yere geçirdi. Burada Çinlisi var, burada Hintlisi var, burada Türk'ü var, burada İranlısı var, burada Kürt'ü var, burada Bizanslısı, burada Ermenisi var, burada Dermenisi var. Tüm bunların anlayabileceği dönemin kültürel kodlarına dikkat alarak inancını ifadeye dökeceksin. Unutmayalım. Her inanç toplumsallatmak istiyorsa bulunduğu mekan ve zamandaki kültüre kendini dönüştürmelidir. O kültür içerisinden ifade etmelidir. Yoksa çok yıkıcı olur. Eğer Arap yarımadasındaki kültürel ifadeyi İstanbul'a getirsen Süleyman'ı yıkarsın. Dediğim, yıkmak için bekleyenler var. Gayet doğru sarı renkten başka renk bilmeyen bir insanın doğal olarak 32 renge aşırı olmasını bekleyemezsin. O her tarafı sarı görmek ister. Moğollar İslam dünyasına girdiği zaman zalimlik yapmadılar. Sadece sahip oldukları kültürü uyguladılar. İki şeyden nefret ederdi Moğollar. Bir, suların önüne bent çekilmesi, baraj yapılması çünkü su kutsaldır, akıp gitmesi lazım. Onun için Moğollar bütün barajları ve bentleri yıktılar. Şehirler su altında kaldı. Biz bunu zalimlik olarak görüyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Adam inancına uyguluyor. Kendi primitif, basit, burada ilkel anlamında değil, kendine ait basit inancı Buhara'ya taşıyor. Semerkant'a taşıyor. O inanca göre şehri şekil, şekil veriyor gayet doğal. İkincisi, toprağın üstüne kapatacak binalardan nefret ediyorlar. Çünkü toprağın nefes almasını engelliyor. Animist adamlar. Bütün evleri onun için yıktılar. Yoksa ev yıkma zevki ben <gülüyor> değil yani. Hasta değil bu adamlar şekilde, Tıpkı Moğolların yaptığı gibi eğer sen suç çöllerindeki kültürle gelirsen İstanbul'u İstanbul yak, yakıp yıkarsın. Ne yapacaksın? İmam Şafii'nin yaptığı gibi Bağdat'ta verdiğin fetvayla Kahire'de verdiğin fetvanın iki farklı kültürel kod olduğundan dolayı farklı olduğunu idrak edeceksin. Bilmiyorum anlatabiliyor mu meseleyi? Bakın günümüzdeki en önemli sorun farklı inanç İfadelerinin çeşitli coğrafyalarda başka bir kültür olduğu gibi aktarılmasıdır. İkman-ı kendi toprakları için önemli bir iş yapmıştır. Ama bizim topraklara zerre kadar faydası yok zarardan başka. Elbette bir Seyit Kutub'un önemini biliyoruz. Ben gittim oralarda okudum. Ama Seyit Kutub kendi coğrafyasının, kendi kültürünün problematiğiyle ilgilenir. Mevdude'nin yaptığı ortadadır. Mevdude önemli bir insandır. Ama Mevdude'nin çözümünü bir bütün olarak, parça olarak değil, buraya aktarırsan bu toprakların tecrübesine saygısızlık yapmış olursun. Ve biz bunu yaptık. Bu saygısızlığı defaatle yaptık. Bu gayri insani bir şeydir aynı zamanda. Kilisteki konferansta ya da sohbette örnek verdim. Diyaristleri Başkanı Türkmenistan'ın başkentinde Sultanahmet Camii'ni yapıyor. Bunu 150 yıl önceki Osmanlı mimarı yapmazdı. Çünkü oranın mimari kültürüne saygılı da var. Sen Taşkent'te niye Sultanahmet'i yapıyorsun, oranın bir mimarisi yok, mu? o toprağa, o kültüre niye saygı üstürmüyorsun? Tapınağın ifadesi, tapınak tamam hepimiz için ortak bir e, yapıdır, fonksiyondur. ama o ifadeyi Özbekistan'da farklı yaparsan Türkmenistan'da farklı yaparsan, Afrika'nın merkezinde Çat'ta niye Süleymaniye Camisi yapıyorsun, Osmanlı niye fethettiği coğrafyalarda, o coğrafyanın kültürüne uygun mimariye serüretti de, gidip Süleyman'ın yapmadı her yerde. Ben gezdim onaları. Gezdiğinde de şaşırıyorum. Niye bizim atalarımız Osmanlılar burayı 400 ünitli bir eser yapmadılar diye ayıflanıyoruz. Halbuki yaptılar ama o dönemi oranın imarısını uyguladılar. Bakın bu hassasiyete dikkat edin. Dolayısıyla bir inanç sistemi mesela diyelim ki Laotizi Çin'de İslam'ı formüle ederken Herhalde Yunan felsefesinin kavramlarını kullansaydı i̇bn Sina gibi kendi birce ırktaşlarına, kürtüllaşlarına İslam anlatamazdı. Beş bin yılı Çin kültürünün konfüçyanist terminolojisiyle lavetize İslam anlattı. Onun için şu anda hala Çin'de 150 milyon Uygur Türkleri değil, 150 milyon Çinli Müslüman var ve bugüne taşındı onlar. Çünkü siz büyük bir kültür içerisinde yaşıyorsunuz. İslam hayat görüşünü o kültürün formları, kategorileriyle e, ifade etmek zorundasınız. Ya da Malay dünyasında Abdurraif Sinki'li tutup İslam'ı herhalde Anadolu'daki i̇bn Arabi sistemine göre tek başına anlatamazdı. Malay kültürünün kodlarını dikkate almak zorunda. Anlatamıyor muyum? Ya da Osman Bin Fude Orta Afrika'da İslam'ı formüle ederken tutup, ee, genel bir İsmail Efendi gibi İstanbul'daki yüksek İslam kültürünü dikkat alarak ifade edemezdi. Etseydi kimse bir şey anlamaz çünkü. Dolayısıyla siz hayat görüşünüzü, bulunduğunuz kültür pratikleri içerisinde paylaşılabilirdiği amaçladığınız için o teklife dönüştürme gayeniz olduğu için o kültürün e, diline, formlarına esas ilkeleri koruyarak ifade etmeniz lazım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte Müslümanların benim kişisel kanaati en büyük başarısı Mekke ve Medine'de genel olarak ilkelerini elde ettikleri vahihle ve sünnetle ilkeler ettikleri İslam hayat görüşünün insanlığa teklif olarak sunulması için nasıl bir yol izleneceğini bulmalarıdır. O da algoritmik düşüncedir. Ya da harizmiyat. Ne demek bu? Paylaşılabilir bilginin asgari kriteridir. Yani algoritmik düşünce, algoritma kelimesi size yabancı gelmesin. Hani İslam'dan bahsediyor İhsan Bey, niye yabancı bir kelime kullanır? Algoritma, harizmi kelimesinin bozulmuş halidir. Harizmiyat dediğimde hiçbir şey anlam anlamazsınız çünkü. Çok uzaklaştık o dünyadan. Algoritmik düşünce nedir algoritmik düşünce? Bu fıkın takip ettiği düşüncedir. Yani değişkenler tanımlanacak işlemler tanımlanacak işlemler ve değişkenlerin ee, süreçleri, istem süreçleri belirlenecek. Sonuç açık ve seçici olacak. Yapılan işler tekrarlanabilir ve denetlenebilir olacak. Yani basit bir örnekle elimde 5 ve artı gibi 5 ve 2 gibi iki değişken var. Artı gibi bir işlem var. 5 artı 2 sürecini kurdum. Ortaya 7 çıktı. Bunu sen evinde de tekrar Denetleyebilirsin. Tekrar edebilirsin. Basit olarak budur. Buna istihdani düşünce diyoruz. Ortalama kültürü bir toplumsal inşanın bir fıkhın bir hukuk toplumunun bir adalet toplumunun bir erdem toplumunun inşasının asgari, asgari koşulu bilginin paylaşılabilirliğinin garantisi olan istidirli alakadır. Bunu Basra ve Kufe'de Abdullah bin Mesut Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'in düşüncelerini sentezleyerek kurdular. Dolayısıyla Mekke ve Medine İslam hayat görüşünün vahyedildiği topraklar Basra ve Kufi ise o hayat görüşünün ifade biçiminin üretildiği topraklardır. Bunu üretmeselerdi Bağdat'a geldiklerinde muhatap oldukları o muazzam kadim kültür altında ezilirlerdi arkadaşlar. Şimdi işin erbabı bilir. Batla Müsur majestisiyle muhatap olan bir zihnin yapacağı tek işlem vardır. Vay be! Bu kültüre mensub olmalıdır. Çünkü yüksek dereceli bir matematik gezegenler teorisidir. Adı da zaten matematiksel sentezdir. İnanılmaz zor bir eserdir abi. Çünkü bütün orta Akdeniz dünyasının Babil'lerden itibaren sahip olduğu tüm astronomik verileri, tromatik fonksiyonları, astronomik hesapları hepsini içeren muazzam bir gezegenler teorisidir. Ve bu modern astronomi kurulacağına devam etmiştir ya da Apollonus'un konu kesitleri daire, elips, parabol, hipogon hesaplarını gören bir teslim olmaktan bir şey, başka bir şey. Ya da Siddhanta'yı Buram yazdığı Hint, Matematik, Cebir, trigonometri ve astronomi kitabını Bağdat'ta tecrübe ettiğiniz zaman hayretten başka bir şey yapamazsınız. Çünkü sizin böyle bir tecrübeniz yok. Örnekleri çoğaltabilirim. Dea aritmetik teorisi, sayılar teorisi. Menalius'un trigonometrisi onun mekanik kitabı, oktidin elementleri, Perslerin Sasani'den azladığı Zici Şahin. Bunların hepsi gerçekten erbabı bilir, insanı dehşete düşürür. Bunlara neye benzer? Bir Bantu kabilesinden bir bireyi alıp Harvard'da yüksek fizik matematik eğitimine sokmaya benzer. Ne yapacak Bantu kabilesi ya da Pigme kabilesi mensubu? Bir iddia da mi? Benim bir teklifim var ha. Nedir senin teklifin? Ha der. Başka ne diyecektin? Döner durur. Şimdi Müslümanların böyle bir meydan okumaya karşı. Çünkü Müslümanlar bir büyük bir iş yapar ama bu iş aleyhine döndü. Ne yaptılar? 30 yılda tüm At Çin'den Atlas At Okyanusu kadar büyük bir coğrafyayı ele geçirdiler ve ilk defa tarihten farklı kültürleri bir masaya koydular. Çin de burada, Hint de burada, Türkistan burada, İran burada, Bizans burada, e, Mezopotamya uyguluğu da, Perenistik kültürü burada, Mısır kültürü burada. İnsanın kafası karışıyor bu kadar bilgi var. Mesela 3 tane pi sayısı var, hangisi doğru? Dünyanın, çapının ölçü 5 tane farklı değer var. Parametreler değişik. Çünkü mesela 150 tabanlı matematik sistemi var, 10 tabanlı matematik sistemi var, 60 tabanlı matematik sistemi var. Hangisi seçeceksiniz? Bunu ayarını nasıl vereceksiniz? Bunu hadi diyelim ayarını verdiniz. Daha bununla yüzleşir yüzlenmez bunu denetleyecek yanlışlarını bulabilecek en doğrusunu seçebilecek ölçüleri nereden geliştireceksiniz? Hebebasat hale kuruyor bizimkiler. Şemba, Seybekasyon'dan daha tercüme hareketleri başlar başlamaz. Oradaki bilgileri denetleyecek yöntemleri geliştiriyorlar. Ne zaman öğrendiler bunu? Şimdi bunu mümkün kılan işte Vassa ve Kufe'de hadis fıkıh tefsir, siyer tasavvuf, kelam özellikle, muhtizili kelamı tüm bu sistemleri kurmuş olmalarında yatıyor. Bağdat bu açıdan Mekke ve Medine'de e, ifade edilen hayat görüşünü, Basra ve Kufe'de e, inşa edilen yöntemin uygulamasıdır. Ne yapılmıştır ba ba ba Bağdat'ta? İslam'dan önceki tüm insanlık hafızası İslam ayak ışığında yeniden formüle edilmiştir. Şimdi burası önemli bir noktadır arkadaşlar. Şimdi genelde oryantalist çalışmalarda İslam dünyasında üretilen bilginin tercüme hareketleriyle başladığı zırvası meşhurdur. Biz tabi başkalarının hikayelerinde, başkalarının yazdığı tiyatrolarda figüran olmayı bir rahatlık olarak gördüğümüz için o bize hiç rahatsız etti. Biz şu anda yeryüzünde arkadaşlar figüran konumundayız. Biraz önce Mehmet Sabri Genc'in okuduğu gibi takıyız biz. Herhangi bir mücevherliğimiz yok. Kendi hikayemizi yazma becerisine bile gösteremiyoruz bize diyorlar ki sen tarihte şunu yaptın eyvallah bunu Tamam, ne yaptın? gaz kadar büyük işler yaptın gaz sonra sapıttın bunu demiyor muyuz? ben yurt dışında da görev yaptım herkesi ikna ettim ama Türkleri hala ikna edemedim sözünleri millet olduğu için halbuki İngilizlerin icat ettiği bir teoridir Gazali teorisi. için Çünkü Arap toplumunu, çünkü Balkan'da elimizden 1911'de gittikten sonra Osmanlı Devleti bir tür Türk-Arap -Türk imparatorluğuna dönüştü. Arapları bizden koparmak için onları bir şekilde ikna etmek gerekiyordu. Şöyle ikna ettiler. Siz büyük bir medeniyettiniz. Barbarlar gelip sizin bu medeniyetinizi öldürdüler. Bunun da teorik çerçevesini Gazali çizdi. Gerçekten öyle. Gazali Selçuklu yönetiminin düşünülürdür ve Türk yönetimini meşrulaştırmıştır ilk defa tarihte ilahi seçilmiş kozmik aile anlayışına dayalı siyaset teorisini bir kenara bırakıp uygulamayı yani hukuku esas alan yani bir siyasi iradenin kökeni hangi aileye mensup olduğu değil, yaptıkları önemlidir deyip bunu teorileştiren bir adam olduğu için bu da Selçuklu devletine bir, bir meşruiyet sağladı. Ve işe de yaradı bu. Niye? Çünkü insanlar şöyle düşündüler. Vay ben çok büyük bir medeniyettim. Bunlar bizi mahvetti. Bakın ben bunu örnek olarak anlatıyorum. Hani hep teorik konuşuyoruz aslında. hatıralarımızla gidelim. Mısır'da, Mehmetciğim bunun bir şeyi yok değil mi? Ee, sınırı yok değil mi? Beş saat, alsak saat konuşabilirim. Tamam. Yoruldan çıksın. <gülüyor> Mısır'da 1994 eşimle birlikte gittiğimiz zaman... Ee, tabi kitapçılara da gidiyoruz zaten başka hiçbir yakıtmıyoruz kitapçılara gideriz devamlı ondan sonra bir kitap gördüm Er-Riyadiyat Arap Araplarda matematik e, bizim işimiz matematik tarihi felsez çalışıyoruz filan kitap çok da yazarı ilgimi çekti Ermeni bir profesör şimdi merak ettim yani bir Ermeni profesör Arapça niçin bir Er-Riyadiyat İndel Arap kitabı yazar Tabii art olmamak lazım. Bir kitabı okuyalım dedim. Okudum. Profesyonel bir metin. Çünkü matematikçi olduğu için, Arapçayı da çok iyi bildiği için çok iyi yazıyor ama Arkadaşlar 270-80 sayfalık kitabı bitirdi. Bir tane cümle yanlış yok. Çok iyi. Üst seviyeli bir metin. Ama son paramı şöyle. İşte Araplar insanlık tarihinde bu kadar muazzam bir medeniyeti inşa ettikleri etmişlerdi. Fakat barbar Türkler gelip bu medeniyeti hakile eksan ettiler. Bütün kitabı bu cümle için yazmış. Tamam e Şimdi ben bir Arap genci olsam burada bakın e, minniyetçilik çözüm falan yapmıyorum. Ben hep gittiğim yerde esbiyle söyleyeyim. İnsanlar esbi zannediyor ama ben oflayayım. Direkt Allah'a bağlıyım. Benim böyle bir etnik minniyet yok. Ben bir Arap genci olsam arkadaşlar o kitabı okuduktan sonra Türklerden nefret ederim. Gazali meselesi budur arkadaşlar. Onun için bu tür teorilerin niçin üretildiğini, neyi hangi soruya cevap olarak geliştirildiğini, neyi çözdüğünü. Çünkü her entelektüel ifade politik bir duruştur. Benim söyledikleri hepsi politik bir duruştur aynı zamanda. Sizin söyledikleriniz de böyledir. Çünkü hakikat siyasetle kaynı olur. Siyaset olmayan hakikat gevezeliktir. Onun toplumsal bir inşaya toplumsal bir paylaşma dönüşmesi de mümkün değildir canım. Ha, günlük politikayı da, bahsetmiyorum tabi. Burada yine İmam Gazani'nin cümlesiyle hareket ediyorum. Günlük politikayı takip et. Günlük siyaseti diyor tabi. Ama kararlarını külli siyasete göre ver. Çünkü sen bir entenekte etsin. Yoksa günlük siyasetin har gülül ha. Günlük siyasette bir iktidar mücadeleni varsa ama karışmam tabi. Ama yoksa Bizim işimiz küllü siyasettir. Dolayısıyla hakikat şüphesiz bir siyaset içerisinde kendini icra eder, kendini açığa çıkartır, kendini ortaya koyar. Burada bir şüphe yok. O açıdan e, oryantalist ifadelerin hangi amaçla üretildiğini, niye, çözme, niye çözmeye çalıştığını bilmemiz lazım. Konumuz bu değil ama şunu söyleyeyim, bu da bir iddia olabilir, buna saygı duyarız çünkü her entelektüel ifade saygıya hak eder. Ama bir şartla bunun temellendirmesini yapacaksın kolay. Bu bir tezdir. Şimdi şu mikrofonu düşünelim. E, bu Gazali olsun şurası. İslam medeniyeti buradan başlıyor, geliyor, çöküyor. Bunu bize biri örnekleriyle nesnelerine giderek gösterdiği zaman buna itirazımız yok. Biz yoksa medeniyetimizde varı yok, yoku var gösterip sadece dıkıdık tarih anlayışıyla medeniyetimizi övgü ya da sövgü mantığıyla ele alacak değiliz. Medeniyetimizde nerede tıkandılar, nereden yanlış yaptılar. Çünkü onlar bu işi yaparken tıkandıklarını bilmiyorlardı. Biz dışarıdan baktığımız için onları görüp, ibret alıp, kuvvet alıp, orayı dönüştürüp o hatalara tabii ki. Yani hiçbir, beşeri bir tarihten bahsediyoruz. İlahi bir şey değil bu. E nedir onları? Sütten çıkmış. Akkaşık değil. Ne İslam tarihi, ne Türk tarihi. Şüphesiz hatalar, yanlışlar, kişisel, hırslar, intikamlar, maceralar vardır. Ama büyük ölçekte olaya baktığımız zaman e, olana, nesneye yönelik olgu olayları dikkate alarak iş yapmak zorundayız. Diyelim ki optik bilimini aldığınız zaman Gazali'ye kadar burada geldi ondan sonra optik bitti derseniz amenna sıkıntı yok. Cebiri alırsınız ne bileyim ben alırsınız fiziği alırsınız. E, bunu aldığınız zaman böyle bir şey olmadığına göre burada bir e, Ali Cengiz oyu olduğunu Ali Cengiz oyu olduğunu anlamanız lazım. Ve bunu aşmanın tek yolu var arkadaşlar şeytana küfrederek Müslüman olunmaz. Bugünkü Müslümanlığımızın göstergesi Şeytana küfretmek, üst akla küfretmek, siyaya küfretmek, mosada küfretmek ama oturmak. Onun için diyorum ya tembel, defnedilemeyen bir ölüdür. Ölüyüz ya. Yani yatıyoruz, var ya Amerika bizim kalkmamızı istemiyor ha. Ulan kalk ya. Yani yatıyor adam ama Amerika kalkmasını istemiyormuş. Sen ne yaptın? Arkadaşlar şeytan daima elini uzatmış durur. Bu şeytanın işidir. Şeytan işini kemal mertebesinde yapar, onun için tasılıkta müritlere örnek model olarak hep şeytan gösterirler, işinin hakkını vererek titiz bir şekilde kemal mertebesinin işini yaptığı için. Şeytana ne kızıyorsun? Şeytan elini uzatmıştır ya, problem burada senin elini onu uzatmayacaktır. Senin iraden var, ihtiyarın var kardeşim. Kendin ne yapıyorsun ona bir bak, yani batıya kızarak, orientalizm eleştirerek de iş yapmamak lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz hikâyemizi yazdık mı? Oturduk kendi neslemize yönelik de o nesleden elde ettiğimiz verilerden hareket ederek bir medeniyet modellemesi ya da modellemeleri yaptık. Bunda bir tane yapılması gerekmiyor. Farklı düşünürler, farklı zaviyelerden, farklı modellemeler yapacak. Yeni gelmişken söyleyeyim. İslam medeniyeti ontolojik varlıkça tevhidi savunur. Bilgice tevhidi savunmaz. Epistemolojik çoğulculuk esastır. Bu bize aydınlanma materyali kazıktır için birbirimize tahammül edemiyoruz. Hepimiz aydınlanmanın pantosundan çıkmış velekleriz. Hep tek biçimde düşünmeye çalışıyoruz. Burada biri bir şey ifade ettiği zaman farklı düşünce olmasın. Haydan öbürüne saldıralım. Değil. O zaman ne fıkıh mezhekleri açıklayabilirsin, ne itikadi mezhepleri açıklayabilirsin, ne felsefi okulları açıklayabilirsin. Matematikte bile tek bir görüş yoktur. Yani İslam matematiği, ne İslam matematiği, hangisi? Hangi dönemde, hangi coğrafyada? İnanılmaz farklı görüşler var. Çünkü bilgi mutlak değildir, mukayyettir, ihtimalidir, özel değildir, yöntem bağımlıdır. Buna biz perspektif realimiz diyoruz daha önce yazdım sizin konuştuk. Perspektif realizmi yani Kadip Çelebi'nin ifadesiyle ilim bir durstur üzere kıymık Yani bir yöntem, bir kurallık içerisinde olgu ve hayatında konuşmadır. Bu çağdaş bilim felsefesini de biliyorsunuz özellikle sosyal bilimler yorum bağımlıdır. Fen bilimleri ise teori bağımlıdır. Yöntem bağımlıdır yani. Bunu daha ilk dönemde özellikle usulü fıkıh ve usulü hadis koymuştuk. Neyse bunları bilelim yalnız. Ben şunu söyleyeyim size geçeyim. İslam medeniyetinin altın çağı gazadan sonradır. Her açıdan. Mantıktan Adil Fahuri'nin El Mantık Arab kitabında yazdığı gibi 1200-1400'dür. İslam mantığının altın çağı. İbn i Sinaci felsefenin altın çağı, Demir-i Kutas'ın ifade ettiği gibi bunların isimleri söylüyorum ki, efendilerimizin ismi olunca daha çok dikkate alınır. İnsan Fazul deyince pek bizden insan. ya bizim insan işte. Ama efendilerimiz George Edward Kennedy dedi ki, dediğimde o ne dedi? Ama Mehmet Sabri Genç dedi, ha bizim Mehmet, ya baş ver ya. Kendi adımızla adamımıza da değerlendiriyoruz. İlla başkaları işaret edecek. Çünkü köleliğe o kadar alıştık ki düşünmeye cesaret edemiyoruz. Bakın, Kant'ın aydınlanma yazısı düşünmeye cesaret etle başlar. Niçin? Neye karşı bağımsızlık ilan ediyor Kant? Çünkü İslam kültürüne karşı o döneme kadar Batı Avrupa entelektüellerinin İslam medeniyetinin ağırlığı altında ezilmiş oldukları için 18. yüzyılda İngiltere'de iyi bir alim olmanın asgari şartı Siyer-i Nebi bilgisine hakim olmaktı. bunu bilmiyoruz. Çünkü niye o kadar ciddi bir aşağılık psikolojisine yuvarlandık ki başımızı dik tutup ufka bakamıyoruz. Ufka bakamayan insan soru sormaz. Değil mi? Soru sormanın asgari şartı ufka bakmaktır. Belirsizliğe odaklanmaktır. Biz böyle kafamız devamlı eğini yere bakıyoruz ya. Başımızı da onun için vurup duruyorlar. Düşünmeye cesaret etmek istiyorsak önce ufka bakmamız lazım. Ufka baktığında da bütün o kölelikleri yırtmış olursunuz zaten. Bunu niye anlattım? Çünkü tercüme hareketleriyle başlatıyor Orientalistler. Her şey. Hiçbir medeniyet hareketi, hiçbir düşünce hareketi, hiçbir bilgim hareketi tercümelerle başlamaz. O zaman her millet tercümelerine bunu yapardı. Tercümeler yolda olmuş, başlamış bir medeniyet hareketini beslerler. İslam medeniyeti... Memendunu zaten başlamış bir hareket. Niye Hz. Ayşe bir düşünür olmasın? Niye Abdullah bin Mesut bir filozof olmasın? Niye İbn Abbas bir hermenetikçi olmasın? Tefsir yapıyor adam. Niye ilk filozof kindi olsun? Muhtezile ne yapıyordu? Düşünmüyor muydu? Allah'ı ne yapacaksın? Nazım yapacaksın? Bunlar son derece muhtezile deyip geçmeyin. İslamlık ilk akıncıları gibidir onlar. Dış kabuğu korudular, elbette savaştıkları düşüncelerden etkilendiler, sonra onlar işlerinden eşariliği çıkarttılar. Bunlar birbirinden içinden çıkıyor. Biz tarihsel tasdifleri bugün devam etmek, ettirmek zorunda değiliz. Ha, o aslında kendi hikayemizi, kendi imkanlarımız ve kendi yöntemlerimizle ve başlamamız gerekiyor. Tercüme hareketleri İslam dünyasında başlanmış olan ee, faaliyetleri beslemişti. Ve nitekim biraz önce dediğim gibi bu algoritmik düşünceyi kurmamış olsa, olsalardı, Basra ve kuvveti Bağdat tam bir teslimiyet hareketine dönüyor. Tıpkı Roma'nın böyle bir ifadeyi, dili geliştiremediği için Yunan kültürüne teslim olması gibi. Hani derler ya, Roma Yunan'ı Yunan siyasi olarak fethetti ama Yunan da onu kültürel olarak fethetti. Ne Yunan, ne Hint, ne Pers... Ne Orta Asya Türk, ne Mezopotamya, ne Helenistik dönem kültürü bizi fethedemedi. Biz onların hepsini dönüştürdük. Çünkü niye? Hazırdı. bulduk. Dolayısıyla İslam hayat görüşünü tüm entelektüellerimiz kurudu ve bu hayat görüşü içerisinde miras aldıkları farklı alem tasavvurlarını, Hindistan, İran, bu alem tasavvurlarını ayıklamasını bilgiler ve İslam medeniyetinde büyük okulları bu şekilde kurdular ve bugüne taşıdılar. Şimdi bu hareket, e, özellikle Bağdat'taki birikimden de... ...Bağdat aslında şudur arkadaşlar Türkçesi... ...İnsanlığın ortak hafızasını İslam hayat görüşü ilkelerinden süzgeçten geçirmek. Bu kadar. Sadece Yunan CSA'ları tercüme konuları biliyorsunuz. Bunu yaparken algoritmik düşünceyi daha da savun hale getirdiler... ...ve dört temel ilkeyi oturttular. Her türlü istidlali düşünce... ...kavramsal olacak... ...nedensel olacak... Yöntemsel olacak bir eleştirel olacak. Bu dört ilkiye oturttular. Yani biz kavramlarla düşünürüz. Tabii kavram aynı zamanda yargı demektir. Bu kavramları ve yargıları bilgileriyle nedensel yani hesabı verilebilir ilişkiye sokarız. Bunlar eleştiriye açıktır. Yani elden geçirilebilir, sökülüp tekrar takılabilir. Ve bunlar belli bir yönteme göre yapılır. Yöntem yoksa yani usul yoksa usul yoktur dedikleri budur. Bir usule göre yapılır. Dolayısıyla bilgi, her türlü istidlali bilgi ee, usul üzerine kurulur. Bunu kurdular. Bu çerçeve içerisinde bakın şehirlerin nasıl dönüştürücü etki yaptığını da görmüş oluyoruz. Bu yapı büyük sistemler üretti. En doğuda Biruni'yi ortaya çıkarttı. Gazineler döneminde büyük matematikçi bilim adamımız. İran coğrafyasında i̇bn Sina'yı ortaya çıkarttı. Biraz daha batıda Eşariliğin en büyük temsilcisi olan o dönemde ee, Bakillani'yi çıkarttı. Büyük dil filozofumuz Kafacı'yı çıkarttı. Kahire'de İbn-i İsem ortaya çıkarttı. Büyük sistemler kuruldu. Bu sistemler biraz önce söylediğim gibi İslam hayat görüşü açısından insanlığın ortak hafızasından farklı ve çener, farklı yöntemler bakımından kurulmuş sistemlerdi. Ama bunlar özellikle pratik edildiği zaman bazı sorunlar üretince Gazali tüm bu sistemleri bir kritiğe daha tut. Tarihte Gazali ilk modern duruşu başlatan insandır. Nedir o? Kritik düşünce. Gazali'nin bu tavrı hemen Merv'den ki biliyorsunuz Selçuklu Sarayı'nda Melikşah ve Sencer Sencer'in etrafında bir hareketi tehlikledi. Tahkik hareketi. Dolayısıyla Merv, İslam dünyasının dördüncü büyük dönüşümünü gerçekleştiği şehirdir. Sultan Sencer ve etrafındaki 120'ye yakın birinci sınıf alim Ömer Hayyam, Gazali, İsfizari, Hazini, Haraki, filan falan isimlere boğmak istemiyorum sizi. Bunlar bir kısmı matematikte, bir kısmı astronomide, bir kısmı felsefede, bir kısmı mantıkta, bir kısmı şurada bir kısmı burada önemli. Birinci sınıf isimler ikinci, üçüncü sınıf isimleri saymıyorum. Tabii Sultan Sencer'in şöyle bir şansı var. 65 yıllık hükümdarlık yapmış bir insan. Neredeyse Cumhuriyete öbür. Bu bir istikrar demektir o tarihler için. E, büyük bir e, nedir onun adı? ilmi edebi grubu himaye ediyor ve bence Cenab-ı Hak unurlandırdı onurlandırdı çünkü Merv biliyorsunuz Moğollar tarafından beş kere ezilmiştir. Hiçbir şehre bu zulmü reva görmediler da ikler, Semerkant'a ikler ama Merv başkent olduğu için intikamları çok acı aldılar. Beş kere çiğnendi gerçekten eski Merv o kadar insanlar korktular ki şu anda Merv'de hala yerleşim yoktur Yeni Mer 30 kilometre ötededir. Her şey kaybolmuştur. Tek bir insanın mezarı Mer'de olduğu gibi duruyor. O da Sultan Sencer'in mezarıdır. Çok entesemiş. Orada gittim ziyaret ettim. Aynı ile duruyor. Orada hatta bir astronomik de şeyi vardır. Güneş ışınları dans ederek doğuşar. Sabah doğar, akşam batar. Güneş ışınları dans eder türbesinin üzerinden ona göre astronomik bir e, türbe yapmışlardır. Evet, Sultan Sencek etrafındaki bu alimler Gazali'nin işaret ettiği, Gazali'nin özelliği şudur arkadaşlar. Farklı İslam ayak entegre edilmiş, farklı alem tasavvurlarının, oluşmuş alem tasavvurlarının pratikte İslam metafiziyle olan ilişkinin denetlenmesini yapmıştır Gazali'nin. Ve İslam kültürünü Hindilüstumu Hindile Hintleşmekten, Farslaşmaktan, Yunanlaşmaktan kurtul Gazel zanafsiyi yenileştirmiştir, Meşhur zanafsiyi, Tasavvufu yenileştirmiştir, Koleğman yenileştirmiştir, usulü sukleştirmiştir ve Hakikati araştırmasının herhangi bir okulun insanlarına olamayacağı her türlü soru sahibi insanın hakikat peşinde bir araştırmacı olarak yola çıkabileceğidir. Tasavvuf da bir hakikat araştırmasıdır. Kelamda bir hakikat araştırmasıdır. Felsefede bir hakikat araştırmasıdır. Ve bu hakikat araştırmalarının elde ettikleri topyekun hakikatle ilişkin insanın ilişkisini inşa eden verileri O açıdan Gazali'nin Tahaf Kutbelazı'nısı ilk eleştiren metin, felsefi metin olarak görülebilir. Yani e, dogmatik, doktriner felsefeden perspektif felsefeye geçişi sağlamış bir metindir. Bu Gazali'nin başlattığı bu hareketi Merv'de ve o Merv'in etrafındaki e, şehirlerde Fahrettin Razi tahkik yöntemine dönüştürür. Tahkik son derece önemli bir harekettir. Tahkik demek Akdeniz dünyasında üretilmiş tüm felsefi ilimleri mantıkla ifade edilmiş tüm felsefi ilimleri kritik bir süzgeçten geçirmek ve İslam metafiziği açıdan temel Kehvid akidesi, Kadri muhtemel Muhtar ilkesi açısından yeniden okumak ve formülü etmek işidir. İnanılmaz bir çabadır ve bu çabanın neticesinde insan bilgisi ilk defa tarihte tarihselleştirmiştir. Tarihsel bilgi teorisi dediğimiz bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu az bir iş değildir. Aynı şekilde yine bu şehirde matematik bilimleri içerisinde tahrir hareketi gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Dünyası üretilmiş matematik bilimler yeniden gözden geçirilmiş, yeniden ifade edilmiş, yeniden metinlere dökülmüştür. Ve üçüncü olarak da tahkik ve tahrir hareketi talime dönüştürülmüştür. Bakın burası son derece önemlidir. Merve kadar İslam medeniyetindeki medreselerde matematik bilimler, felsefi bilimler ders olarak yoktur. Hukuk mektepleridir büyük oranda. Bu bunda buna ihtiyacı var ama ilk defa tarihte ilim kavramının altında düşen her türlü bilginin okullarda okutulacak müzedada dönüştürülmesi Sultan sence ve Harsem Şahlar döneminde gerçekleştirilmiş, ilk ders kitapları üretilmiştir. Matematikte, cebirde, aritmetikte efendim geometride, tıpta ve bunlar medreselere konulmuştur. Bu bizim için ayrıca önemlidir çünkü Osmanlı medrese geleneği Sencer harzemşan Medrese geleneğinin bir devamıdır. Oradan getiriliyor Anadolu'ya. Bu tahsilli bir sınıf yaratılmasının nedenidir. Şimdi klasik geleneklerde alimler vardır, cahiller vardır. Filozoflar vardır, filozof olmayanlar vardır. Ama ilk defa burada kurulan medrese geleneğiyle birlikte o dönemin bilimsel bilgisinin sosyal dolaşıma toplumsal, kamusal Dolaşıma sokulduğu bir toplum inşa edilmiştir. Yani alim var, cahil var ama aradan okumuş tahsilli insanlar var. Belirli derecede matematik bilen, belirli derecede astronomi bilen, belirli derecede e, ne bileyim, fizik bilen insanlar. Şimdi bakın, diyelim ki az öncesi ilahiyatta okuyan arkadaşlar, bu konuda bilen arkadaşlar var. Hem kelamcı olup hem astronom olan hem matematikçi olan hem fizikçi olan adam var mıdır? Ya kelamcıdır, ya fizikçidir, ya filozoftur. Ama bakalım Razi'den sonra bizzat Razi'nin kendisi. Hem aslunum, hem mantıkçı, hem filozof, hem fakih değil mi? Ya da Nasreddin bakalım. Bu adam ne? Meraka Matematik, aslunum okulunun kurucusu, büyük bir matematikçi, büyük bir astronom Kelam metni yazıyor, tasarlık yazıyor, ahlak kitabı yazıyor. Ne bu adam? Ya da Ali Kuşçu'yu, hani hepinizin bildiği. Söyledi, çağda çok benziyor değil mi? Ali Kuşçu. Çok benzediği için 1960'larda Ahmet Söylül'ün verir, TRT radyo arıyor, o zaman televizyon yaptı bir radyo. Efendim Ali Kuşçu diye Türk bilim adamı var, telefonu verir misin, bir söyleşi yapsak? Yani, Kadızade-i Rumi deyince yani yapan alıyor anlıyorsun, lisan bak. Ali Kuşçu bizim sanki, ütüde görevli yapan hoca gibi, o da veriyor adresini. Gerçekten gidiyorlar, Eyüp camisinin arkasında 4. parselinde mezarını buluyorlar adam günler düşecektir. Ölmüşsü artık. Ali Kuşçu çok çağırıyor. Şimdi Ali Kuşçu nedir? Matematik tamam, matematik kitapları var. Asyonomi evet. Hem de rasat yapmış bir asyonomi. Semerkat matematik, asyonomi konuda rasat artı çalışmış. Peki büyük bir kelamış. Şehri Tecidi yazar. En son klasik kelam metinlendiğini yazmış. E, dil filozof adam vaziyen üzerine çalışmış. Unkud-i Zevair'i yazmış. E, adam kelam kitapları yazmış. Ne bu adam? Bunu sağlayan nedir işte? bu dönemde kurulmuş mendese zihniyeti e, tüm okuttuğu insanlara dönemin bilim paradigması neyse, matematikte, astronomide, tıpta bunu öğretiyor ve gerçekten de Türkistan'dan, İran coğrafyasından, Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Anadolu ve Balkanlar'dan tahsilli bir toplum ortaya çıkıyor. Belirli oranlarda bilgiyi tedrici olarak bilen. Şimdi bu Mervin yaptı. Anadolu'ya geldiğimizde mesela Konya'da ne yapılıyor? Şimdi bakın şiirler o kadar önemli ki mesela hiç mübahane etmeden söyleyeyim. Konya'da inşa edilen bakın Mervin inşa edilen yapı Osmanlı'nın medrese zihniyetini belirliyor. Konya'da inşa edilen yapı 600 yıllık bir imparatorlukluğumuza vesile oldu. Konya'da 4 adam bir şey yapıyorlar. Celalettin Rumi, Sıvacettin Urmevi ve Sadettin konevi Kutbettin Şirazi biri Sufi, biri Arif biri büyük bir filozof, kilamcı, usulcu biri de matematikçi ve işraki filozof bunların inşa ettiği yapı mesela hiç üzerinde düşündüğümüz yapı mıdır? Değil Şiristlacı Tümmevi'yi kim biliyor? Hiç kimse heykele dikilmesi gereken bir adam. İslam medeniyetinin en önemli mantık kitabını yazmış kişi. Büyük usul alimi. Çünkü Konya, Konya kadısı. Ama aynı zamanda 1244 arası Sicilya'da, Kutsal Roma Cemre İmparatoru, Sarayı'nda tüm Avrupalı düşünüleri dört yıl eğitimden geçiren adam. Bunu biliyor muyuz? Dört yıl boyunca Avrupalı öğrencileri değil. Avrupalı tüm düşünülüleri Kutsal Roma, Cermenipar'ı, İngiltere'yi topluyor e, bir Sultanı Elmerkül Kabil'den alim istiyor. Ve ona da gönderiyor. Yanında da sınıf arkadaşı olan e, Antakya e, şey, nedir onun adı? E, katedrali, katedral değil ne diyoruz ona? E, kardinali. Kemal Tablus'un talebesi. İkisi birlikte gidiyorlar. Dört yıl boyunca orada öğrenci yetiştiriyorlar. İki kitap yazıyor. Mantık ve kognitif psikoloji. Federike ithaf ediyor, veriyor. Sicilya neresidir arkadaşlar? Avrupa'nın en büyük düşünürü, orta çağrımdaki en büyük düşünür Thomas Aquinas'ın doğduğu yerdir. Ve büyük bir ihtimalle Thomas da bu mecliste vardır. Çünkü 15 yaşında o dönemde. 15 yaş o dönem için büyük bir yaş. Biliyor muyuz bunları? Ya. Evet, çok olumsuz konuştuk değil mi? Moralimiz çok bozuluyor Her gittiğim yerde ee ne yapacağız diyorlar, ben size bir hikaye anlatayım. Temel hikayesi değil. Kemalit'in ilgisi gelince aklıma bu hikaye anlatırım çok severim. Anlattıklarımın özeti olabilir bu. Şimdi, Frederick, bir devletiyle bir anlaşma yapıyor, savaşlar bitiyor. İyi ilişkiler başlıyor, Frederick'in kendisi Arapça öğreniyor. Hatta fazla ileri gittiği için Müslüman olmakla suçlanıyor filan. Ee, Sicilya'da ilim meclisleri topluyor. Çeşitli tartışmalar yaptırıyor Kendi ülkesinin bilim adamlarına çözemedikleri soruları tespit edip elçiyle Eyübü Sultan'a gönderiyorlar. Eyübü Sultan'ı bunları İslam alimlerine dağıtıyor, Bunları çözüyorlar. Latince'ye tercih edip gönderiyorlar. İşte İbn-i el ecbet Siciliye mesela kitabı bununla alakalıdır. Ama bir soruyu bir matematik sorusunu kimse çözemiyor. Eyyubiler yani o coğrafyadaki alimlerimiz de çözemiyor. Ve bu soruyu dönemin en büyük alimi bir sonraki kuşağın tüm bilim adamlarının Hasreddin Tuğsi, Esildin Eberi, Alimettin Kaysansı, Haceddin Umevi tüm bunları yetiştiren Musul medresesinin müderrisi Kemal i̇bn gönderiyorlar. Kemal-i sabah Müslümanlara, öğle Hristiyanlara, ikindi üzerinde Yahudilere ders veren bir alim, yani ilminin derecesini gör. Ne okutuyor? Hristiyanlara kendi teolojilerini okutuyor, Hristiyan teolojisi okutuyor, Yahudilere Yahudi teolojisi okutuyor, bu kadar önemli bir adam. nedir? Eyyubus sultanı soruyu gönderiyor, bir gecede çözüyor soruyu, öğrencisi olan Eser-i ispatını yaptırtıyor, ve haber gönderiyor sultanın çözüm hazır gelsin asınlar. Frederik'in elçisi Musul'a geliyor. Şam'dan. Haber veriyorlar Kemalat İbnüs'e diyorlar ki Frederik'in gavurunun elçisi geliyor. Haberin olsun. Bunu duyar duymaz derviş meşten giyimine kuşumuna dikkat etmeyen Kemalat İbnüs hemen valiye davet gönderiyor. Tabii dönemin en büyük halimi olduğu için vali hemen gidiyor. Bana diyor İpek kaftan yapın, medresenin ortasında taht isterim, üzerine ipek bir halı serilsin. Ondan sonra tüm Musul alimleri sağ cenahat izleyecek, tüm Musul bürokratları sağ cenahat Karşılama töreni böyle yapacaksınız. Her daral gül suyuyla yıkılacak diyorlar ki, Allah Allah bizim Kefahit İbnüs Hoca havaya girdiler, gene bir devrum elçisi yani nedir bu havalar? Ondan sonra gerçekten yapılır, elçi gelir, soruyu cevabı mektubu verir, ne Vali'nin konağına geçince şey e, elçi, kemaatimiz hemen üstündekileri çıkartar, şu pislikleri temizleyin der buradan. Biraz önce yapın dediği şeydir pislikleri temizleyin der. Ondan sonra. Ömer el giriydi, giritti büyük ihtimalle bir e, şey olabilir, Mevla köle olabilir. Ömer el giriydi diye bir talebesi var. Tüm cesaretini toplayarak der ki, ya hocam şu üç saat içerisinde olanların hikmeti ne ya? Kendine şunu diktirttin, taht kutdurttun, sonra hepsini pislik diye atıyorsun. Verdiği cevap, hayatımda bana rehber olan bir cevaptır. İlim ihtişandır. sahibini muhteşem kılar. Bunu genel görmek, göstermek istedim. biz biz bunu kaybettik. Bakın ilmi o kadar uzansız ki. Yani adam profesör, hadis profesörü, Ankara'da bir daire başkanı verildiğinde yaptığı işi ila etrafı satmak. Öyle değil mi? Neyse buralara girmeyim. Yine tırtlık malzeme vermiyorum insanlara. Ya ilim bu kadar ucuz mu? Ne oldu? O çok soğukluğunu içe mi? Var mı dostum sen? Sen buraya çıkmak için numara yapıyorsun bana öyle gidiyor. Gördüğünüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Var, var. İlim ihtişamdır. Sahibini muhteşem kalır. Bu kadar basit. Bak burada Müslüman, Hristiyan, Yahudi değil arkadaşlar. Yani siz Müslüman olduğunuz zaman daim matematik olmuyorsunuz. iyi Müslüman olabilirsiniz. Ama hiçbir zaman ibadetinizin sayısını arttırmak, tesbihlerinizi arttırmak size daim matematik çıkılmaz. Yani ben Müslümanım. Dolayısıyla e, geometrik şekiller, alacak, namaz kılacak, gündaroç ölmüşüyor. Matematik matematiktir. Kim onun hakkını verirse İbn Haldun'un değişini unutmayalım. Eşyanın tabiatına göre davranmak hikmettir. Davranan hakimdir, ortaya adalet çıkar. Eşyaya nefsini dayatan mütehakkimdir. Ortaya tahakküm çıkar, sonuç zulümdür. Biz fakültelere de zulmediyoruz işimize zulmediyoruz niye? çünkü işin doğasına göre değil oradan aldığımız verileri organize edin sorunu çözmeye değil kendimiz dayatıyoruz de ben böyle istiyorum diyorlar bana diyor sudan heykel yapın abi sudan heykel olmaz ben istiyorum ben rektörüm diye yapacaksın ben efendim işte belediye başkanıyım yapacaksın diyor ben hocanım yapacaksın öyle olmuyor mu? Hep bize geliyor bu cümleleri Olur mu ya? Önemli olan eşyanın tabiatıdır. Ona, onu yaparsan başarılı oluyorsun zaten. Matematik neyi istiyorsa biz onu yapacağız. Fizik neyi istiyorsa onu yapacağız. Ve atalarımız böyle yaptı. Onun için ihtişamı kaybedince muhteşemlikte gitti. Kim değilse ilim, kusura bakmayın, onda ihtişam vardır. Ve e, yine İbn-i Abdülmü galip Mağruf bölümüne baktığınız zaman mağlup olanlar, bu ihtişam karşısında mağlup olanlar, bir süre sonra ihtişamın kaynağını çalışmakta değil, o galip olan kişinin ahlakında ve değerlerinde arayıp oraya geçerlerdi. İbn-i Haldun tespiti yapmış. Mağlup galibi tak taklit eder. Biz ne diyoruz işte? Yani kızıyoruz. Şöyle yaptılar bunu. Gayet doğal bu ya. Işin doğası bu. Güç takdir edilir arkadaşlar. Kızın, kız çocuğun, erkek çocuğun, anne babasını taklit etmesi de bununla alakalıdır. Bir öğrencinin hocasını taklit etmesi de bununla alakalıdır. Yenilmiş bir kültürün, yenen kültürü takip etmesi de bununla alakalıdır. Bu gayet doğaldır. Yani gençler batı müziği dinleyecektir. Siz bunu engelleyemezsiniz. O müziğe eş bir müzik üretmediğiniz müddetçe. Niçin? 9. 10. yüzyılda papazlar, gençler anaplaşıyor... Arap gibi giyiniyorlar, Arap gibi konuşuyorlar Arap gibi müzik dinliyorlar dedi Niçin 15-16. yüzyılda Avrupa'daki insanlar Gençler Türkleşiyor Çünkü güç onlardaydı, ihtişam onlardaydı O ihtişamı taklit ediyor insanlar Güneş istesen de istemesen de gönderiyor Sen eğer güçlü bir müzik Yani bilen bir insan Betoğlu'nu yazan herhalde Dinlese bile Neden olmadı? Budama gibi dinlemez biraz önce de söyledim. Kahramanı yok gençlerin. ya Kahramanlarımız yok. Yani matematikte kahramanlarımız yok, felsefede kahramanlarımız yok, ne bileyim müzikte kahramanlarımız yok. ya tabi ki dinleyecek genç bir şekilde tabiat boşluğu kaldırmıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Konya'da Urmevi'den geçtik buralara. Konya'da yepyeni bir oluşum yapılıyor. Bu, bu oluşum çok ilginçtir arkadaşlar. Bakın eğer biraz incelerseniz Konya'daki zihniyet Oluşturulan İslam anlayışı Çin'de, Malay dünyasında, Hint dünyasında ve Orta Afrika'ya kadar tüm bir coğrafyada etkili bulunuyor. Nedir o e, anlayış? Konya'nın şöyle bir özelliği var. Moğollar her tarafı darm-anduan ettiği için ulema farklı coğrafyalardan, farklı kültür havzalarından, farklı sosyal mensubiyetlerden Konya'da bir araya geliyor kendi sosyal mensubiyetlerini geride bıraktıkları için yeni bulundukları mekanda o alimlerle bir yine paylaşılabilir bir dil geliştirmek zorundalar. Konemi Malatyadan geliyor, Urmiyi Urmiye'den geliyor, dolaşıyor Mısır'dan, nerede Sicilya'dan, Konya'ya geliyor? Kutbu Şirazi İran coğrafyasından geliyor. Mevlana Afganistan'dan geliyor ailesi minettin mahçuvani mahçuvandan geliyor. Şemsettin Semerkandi Semerkant'tan geliyor. Sırat Eneddin adlı Esedüneberi ta Berabad ama nereden geliyor? Tüm bunlar Konya'da birbirleriyle anlaşılabilecek bir dil gelişti. Hepsinin e, şeyi nedir? E, i̇lmi mensubiyeti farklı. Kimisi İbn Sinacı filozof, kimisi Kenamcı kimisi işraki filozof, kimisi matematikçi, kimisi sufi, kimisi erkek. ve burada birbirleriyle konuşa konuşa paylaşa bir dil inşa ediyorlar. İlk defa tarihten iman, imanı, inancı, fikri, aklı ve gönlü bir araya, bir arada dengede tutan bir dil bu Bu çok önemlidir. Bu işte Amdoğan İslam'ı budur. Fıkıh, Kelam, felsefe, tasavvuf, irfan ne dersiniz deyin. Çünkü Celal-i Dünün bir Sufi'dir. Konevi bir Arif'tir. Kutbettin Şirazi matematikçi, işraki bir filozoftur. Urmevi, İbn-i Sinacı bir kelamcıdır. Ekber-i bir tabiptir. Eberi bir İbn-i Sinacı bir filozoftur. Şemsed-i Maturidi, müthiş bir kelamcıdır. Anladın mı? Bunlar birbirleriyle, çünkü artık Geldikleri sosyal mensubiyetler yok. Kabileleri yok artık yani. Tek başınalar ve paylaşılabilir bir dilde uzlaşıyor. Bu dil gerçekten tüm bir coğrafiyi belirliyor. Bu sadece milletin zannettiği gibi fıkhı bir dil değildir. Sadece milletin zannettiği gibi kelami bir dil değildir. Sadece felsefi mantıklı bir dil değildir. Sadece irfani, sufi bir dil de değildir. Hepsi birlikte... Onun için Molla Fenari Osmanlı medyaselerinin hakiki anlamda kurucusu hem bir usul yazarıdır ve daim kitabını yazıyor, hem bir mantıkçıdır, hem bir ariftir, hem astronomdur. Dağıtul Kayseri hem bir sufidir hem bir matematikçidir. Değil mi? Hangi düşünürümüzü ele alırsak? Ha diyelim ki Osmanlı böyle. Peki alalım en dürüstteki ama en dürüst diyorum Hindistan'daki alimlerimizi alalım Malay dünyasındaki alimlerimizi alalım Çin'deki dönemdeki o dönemdeki alimlerin hepsi üç aşağı 5 yukarı aynı zihniyeti paylaşıyorlar İnan daim bu böylece ortaya tırnak içine leyyim bir İslam çıkıyor yumuşak yani bu da tabi mevcut kültür içerisinde inanç ilkenin hayat görüşünün sürekli ifadesiyle alakalıdır kaçta başladık Ümmetçi. Üçü çeyrek geçe başladık. Saat kaç? Dört buçuk. Bir saati geçtik değil mi? Evet. Ben o zaman toparlayayım sorularla şey yapalım. Olur mu? Soru alacağız değil mi? Tamam, soru alacağız. Peki. O zaman toparlayayım ben meseleyi. Şimdi diğer bir şehir Kahire'dir arkadaşlar. Kahire evet Fatimilerin kurduğu bir devlet, Eyyubilerin e, ihra ettikleri bir şehir ama Kahire İslam medeniyeti açısından son derece önemli bir e, rol oynar. O da 1250, 1400, 1500 diyelim, 250 yıllık bir dönem. E, Kainanın en özelliği, İslam medeniyetinde üretilmiş tüm bilginin ansitopedik hale getirilmesidir. Bakın bunları bilmiyoruz hiç. İlk defa tarihte bilgi ansitopedik bir hale dönüştürüldü nedir onun adı? Farklı alanlarda üretilen bilgiler organize edilir. Artık 30 cilt, 40 cilt eserler yazılır. Mesela 70 ciltlik bak 70 cilt her cilt 400 sayfa olsa ki fazladır. 250 yaprak. 500 sayfa olsa 70 ile çarparsan kaç yapar? Ha? 5 kere 7, 35. 35 bin sayfa mı? Ya. 35.000 sayfa. Nedir bu kitap? Botanik ve ziyoloji kitabı. İstanbul Tek bir ses. 30 ciltlik değil mi? Devlet yönetimi, yazışmalar, bürokrasi kitabı. İbn-i Ömer'in 30 ciltlik tarih kitabı. İbn-i Hacan İbn Zehebi'nin 72 ciltlik İslam tarihi kitabı mesela. kitapları. Tabakat kitapları astronomi aletleri, astronomi kitapları, tıp külliyatı. Mesela i̇bn Nefis'in 250 cil olarak ama 30 cildini yazdığı Eşşamin Fisine tıp tıp tıp sanatını kuşatan eser. İnanılmaz bir üretim var. Ve bunu yapmak için öyle kolay değil. Yani dıgıdık tarihde bu kolay tabii. Bu kadar eser yazdılar. Kağıt nereden? Mürekkep nereden? İstinsa hakim yapıyor. Hani onu örnek veriyorum ya maddi kültürü çok imal ediyoruz biz hep böyle maneviyatla iş yaptığımız için herkes kendini oklu zannediyor herhalde. Efendim Müslümanlar maneviyatı çok güçlüdür Süleymaniye'yi yaparken maneviyatla vicdanla yaptılar onu. Mesela kitap yok. Böyle büyük vaizler var. Medeniyet vaizleri diyorum ben onlara. Değil mi? İslam vicdan medeniyetidir. Batı akıl medeniyetidir. Evet, Sen de akıl yok mi? Adam kendisi söylüyor. ben akıl yok diyor. usul fıkığı nasıl yazdıysa. ve Ya Osmanlı medeniyetinde dokuz tane mantık kitabı okutuluyor. Bunu neyle? Ayağıyla mı bunu yazdı bu kitaba? adam? Güya kendini bir yere koyacak. Ha, böyle yüceltecek ya. Efendim batı ahlaksız bir erden. Lan Erdem kavramı Aristoteles üretti be. Ne erdemi bu? Yani, Kendinizi örerken ya da başkasını söverken biraz insaflı davranalım. Batı'da maneviyat yokmuş. Peki müzik ne oluyor? O müziği maneviyatı üretebilir misin? Maneviyat senin anladığın maneviyat onun. Mana de anlam değer dünyası. O mimariyi nasıl üretiyorlar? Beton nasıl çıktı ortaya? Göte kim? onları nasıl yazdı? Böyle şey olur mu ya? Orayı bir, ben öyle bir yazı yazdım. Doğumun rastlanırtesi Batı'nın maneviyatı diye. Benim rasyonatım nasıl olmaz ya? i̇stitlal aklı ben kurdum, geliştirdim hal ben yaptım ya. Ondalık konumsal sayı sistemi, cebir tünometri bunlar akılsız mı kuruldu, nasıl kuruldu anlamadım ki ben. Arkadaşlar böyle büyük laflarla ifran tefritleri ve dikkat edin. Benim verdiğim tipik bir örnek vardır. 25 bin ile gitti, sultan ezdi geldi. Bak bu 25 bin süvari nasıl gidiyor ya? 25 bin süvarinin 3 tane yedi katı var. Her bir askerin 4 yedek katı çarp, 100 bin at var orada. Bunların nalları için kaç ton demire ihtiyaç var? Bu nalları yapacak ustaba nerede? Atın bakımı var, tırları var, eğri var, şuyu var. 25 bin askerin kılıcını, okunu, mızrağını nasıl yapıyorsun? Bunlar nasıl gidiyorlar, bunlar nasıl besleniyorlar, geri beslemeyi, ordu donatımı nasıl yapıyorsun? Hangi e, açıklıkta 25 bin altı, herhalde böyle sırt sırta gitmiyorlar bunlar değil mi? Bunların hiçbir hesabını yapmadan maddeyi imal ederek manayı anladığımızı zannediyoruz. Ya madde olmadan mana olur mu? Beden olmadan akıl olur mu? Bedenden bağlantısı bir akıl yok ki. Yapay zekayı bile bir makine içerisinde üretiyorsun. O yüzden maddeye çok dikkat edeceğiz. Anlatabiliyor muyum? Maddi, mi? kültür nedir bu dönemde? Bunu nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar buna çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla ben şimdi Memlükler döneminde böyle böyle yapıldı diyorum ama bunun için büyük bir birikim lazım, büyük bir organizasyon lazım. Kolay değil. Bir kere bu toplayacaksınız. Bu 70 ciltlik botanik ve zooloji kitabında kullanılan kaynak sayısı 400 tane. ve Hepsinin ismini, dökümünü verir Çoğu günümüze gelmemiş bir şekilde. Ya da İslam tarihi yazıyorsun bugün bunları denetliyoruz %90'a yakını doğru bu adamın bilgileri nereden denetliyor o kadar kağıdı nereden buluyorlar filan Dolayısıyla ee, Kaire ve Şam ee, İslam şeyin İslam medeniyetinin bilginin organizasyonu asübedik kültürün gelişmesi tüm kadim bilgilerin ee, kayıp eserlerin parçalarının muhafaza edildiği bir şeydir sırf Suviye tipoluşu çok güzel bir örnektir adam devamlı asübedik eser yazıyor Şimdi gelelim İstanbul'a. İstanbul nedir? Onla bitireyim, soru faslına geçelim. İstanbul hem akıldır, hem vicdan'dır, hem gönüldür. İstanbul tüm bu birikimin sentezlendiği, bir organizasyona döküldüğü ve büyük bir imparatorluk kültürünün etildiği. Bu imparatorluğu da şimdi itiraz ediyor. Hocam Osmanlı bir imparatorluk değildi filan. Ya kardeşim, imparatorluğun lafzına kafanı takma. Mefuhuna kafanı tak. İmparatorluk eğer Koleyeniz anlamda bir imparatorluksa değil tabi. Kastettiğimiz o değil. Bu büyük bir imparatorluk kültürüne dönüşüyor. İstanbul'da hem akıl hem vicdan hem de zevk, selim bir karakter kazanıyor. Hani diyoruz ya, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim dediğimiz estetik bir duyuş ortaya çıkıyor. İnce bir kültür üreteniyor. Onun için İstanbul, İslam medeniyetinin estetik rafinerisi olduğu bir yerdir. Ki bu beşeri bir hadisedir ilahi bir hadise değildir. Pek çok yerden Bizans kültüründen, Balkan kültürlerinden Abu kültürlerinden, diğer kültürlerden de yararlanılıyor. Ya. Zaten Osmanlı Devleti'nin başında bulunan sultanın ünvanlarına baktığınız zaman hiçbir zaman bunu inşallah kendini hem Kayser olarak görüyor hem sultan olarak görüyor. Değil mi? sıf e bakarsanız bunu görürsünüz. Sıf-Fatiha, sıf bakarak bunu görürsünüz. Dolayısıyla İstanbul'da bizim tüm bu e, tecrübelerimizi, ki ben hepsini saymadım, İsfahan ayrı, Tebriz ayrı, Endülüs şehirleri ayrı, Marrakuş ayrı, bunların hepsini birleştirdiğinizde, ama biz tabi İstanbul açısından, kendi kültürünün açısından baktığımız için bunları seçtim, İstanbul'da bu yapılar belirli bir entegresine, belirli bir kemale değil. Kemale eriyor ve bu kültür içerisinde çok güçlü bir fıkıh bilinci, hukuk bilinci, çok güçlü bir irfan, tasavvuf bilinci ve çok güçlü bir felsefi, kelamı, bilinç birlikte yürüyor. Ha diyeceksiniz ki bu bir yorum mu Hayır yorum değil. Osmanlı medes Müfredatı'na bir bakalım. Osmanlı medes müfredatını Müfredatı'nı incelediğinizde yani okutulan derslere baktığınızda ne var? Bir kere dil bilimleri var. Medine dili Arapça, dil bilimlerini, filolog seviyesini öğreniyorlar. Din ilimler var. Hem usul hem furuciyetinden. Hadis, usul-hadis, furu-hadis, usul-ı fıkıh, furu fıkıh, usul tefsir. Bunları da okuyorum. Başka ne var? Bir kere sünni kelam dediğimiz, değil mi? Dokuz tane kitabı okuyorlar. Beyzami'nin tevali, İsfami'nin şehri, Seyir-i Şerif'in aşiyesi, Taftazani'nin mevakıf şerri, e, İyici'nin mevakıfı, Seyir-i Şerif'in ve daha sonra yazılan aşiyeler. Başlıyorlar 100 sayfadan 3000 sayfada bitiriyorlar. Koyuyorlar. Başka ne var? İbn Sina felsefesi. Bakın okutuyorlar bunu. Hidayetül İkmal, Ebirinin efendim e, Kadimir Şeri, Seyyid Şerif e, nedir? Mustehdinler aşicesi. Hikmetül Ayn, Hazrini'nin kitabı Mubarek Şah Şeri Seyyid Şerif'in aşicesi. Altı kitap. Yani öyle öylesi okutmuyorlar. Orada da Matematik bilimler hepsi var. Astronomi, o da var. Geometriyi hem bir bilim olarak hem bir düşünce metodologisunu olarak Çünkü akşamatik sisteminin en güzel Beni en çok şaşırtan bir de başka bir metin geleneği var. Tecid. Tuğsin'in İsman-i Şerbi altı cilt. 6 olarak hazırladık, gelmeyeceğiz. Ne bu? Şimdi ne demiştim biraz önce? ilim kavramı altına dönüştü düşen tüm yöntemleri, tecrüb dediğin Sinan kelamıdır, felsefesi değil. Kelam. Farklı bir perspektif. Onu da okutuyorlar. Dolayısıyla Osmanlı e, dil felsefesi, Osmanlı medresesi müfredatına baktığınız zaman tüm bu şehirlerdeki tecrübeler, çok ilginç. Her şeyin tecrübesini getirip orada entegre ediyorlar ve buna göre 600 yıl insanları yetiştiriyorlar bunu da bilginin tamamlayıcı ilkesine göre tekkeyle de irfanla burlusluyorlar irfanla sanatla ve 600 yıllık Osmanlı zihniyeti ortaya çıkıyor bu kolay bir şey değil bakın bir şeyi tesadüfen elde edebilirsiniz ama sürdürebilmesi bilgiye dayalıdır Moğallar evet dünyanın en büyük imparatorluğunu 30'unda kurdular. Dünyanın %33'üne sahip oldular ama 30'ı de seviyemadılar. Eridi gittiler. Ya Türkleştiler, ya Araplaştılar, ya Farslaştılar, ya Hindileştiler, ya Çinleştiler. Öyle değil mi? İşte bugün kalan boğalar orada. Ama biz 600 yıl boyunca bu kültürü en üst seviyede temsil ettiğimiz gibi bugüne de taşıdık ve bunları kaybettiğimiz zaman bunları yeniden üretmediğimiz zaman e, tarihimizden geri, geri düştük. Bırakın bakın biz bugün tarihinden geri kalmış bir milletiz. Bıraksan çağdaş dünyadan geri kalmayı. Zihniyet bakımından diyorum tabi. Cep telefonu kullanıyorsun. E bayilik o yani. Nasıl cep telefonunu dışarıda üretiyorlar kullanıyorsak fikirler de böyle arkadaşlar. Fikirler de dışarıda üretiliyor. Burada kullanıyoruz. Şimdi yeni bir Harekat yapalım diyoruz. Yeniden şöyle yapalım diyoruz. Bunun asgari şartı daha baştan itibaren anlattığımız şirki yeniden inşa etmektir. Medine olmadan bu iş olmaz. Basra, Krufe'den olmadan, Bağdat olmadan, Merv olmadan, Kair olmadan, Konya olmadan, İstanbul olmaz. İslam Medine dediğiniz bu şehirlerde üretilen yüksek kültürün ifadesidir. Yoksa İslam medeniyeti çok büyük bir coğrafyaya geliyor. Sudan'dan bahsettim, Orta Afrika'da bir şey yapıldı mı? Ya da malay dünyasının derinliklerinde bir şey oldu mu? Yok. Şehirlerde üretiliyor bu yüksek bir topu, gerekçelerini anlattım. Dolayısıyla bizim yeni bir şey yapabilmemiz için bence şehir kurmamız lazım. Yani hukukun olduğu, insanların öngörülebilir bir hayat yaşadığı, maddi emanları ve manevi imanları, yani maddi ile e, manevi güvenliklerin sağlandığı, yaranı öngörülemediklerin, baş vakitlerin olduğu, Hakikate, arayı, hakikate ilişkin soru sorabildikleri o hakikat arayışını tetikleyen korkuyu doyasıya yaşadıkları bu psikolojik korkudan bahsetmiyorum bunu ifade ettiklerinde herhangi bir güvensizlik yaşamayacaklar inandıkları ve desteklendikleri filans edildikleri bir şehri yeniden kurmak zorundayız. Bu akademisyen olmaz. Yani 70 değil 100, 100 değil 500 üniversite kurup şekilde devam ettiği yüksek eğitim kurumu yetiştirirsiniz. Çünkü üniversiteler ya da okullar büyük oranda mevcut bilgiyi nesiller arası aktarıma sokma işini üstlenirler. Yaratıcı bilgi üretilmez üniversitede. Araştırma üniversitede diyorlar, beceremiyoruz. Mifton bile yarattığı, ürettiği ilmi üniversitesinde okutmamıştır. Asistanı bile bilmez. Niye? Çünkü kilise hakim olan üniversitelere onların müfredatını okutacaksın dışarıda üretiliyor bu bilgiler biz illa üniversitelerde bunu üretmek için beklemek zorunda değiliz sayın hocalarım Gaziantep bir şehir olmak istiyorsa dışarıda İstanbul'da yaptığımız gibi biz en önemli ürünlerimizi İstanbul'da üniversitede vermedik, Taşkomizade projesi, İslam düşünce hattası ondan sonra bizim diğer yaptığımız faaliyetler, Nazariyat dergisi üniversitenin üretimi değil, gölge etmesinden yeter biz bunları hep dışarıda yapıyoruz, şehrin imkanlarını kullanıyoruz İstanbul ne kadar şimdi tartışırız da onun için Gaziantep hem ekonomik olarak hem nüfus olarak buna çok müsait. dolayısıyla burada genç arkadaşlar hocalarımız dışarıda e, önce Gaziantep'in kadim kültürünü yeniden ihya ederek şehirleşmeyi mümkün kılacak teorik üretimi yapmak zorundalar aksi takdirde yani şey yapmayın ya ben mi yapacağım ben hep bu konuda neci faz üstadın cümlesine e, İtimat edelim sağma soluma bakmadan ben varım. Benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur diyeceksiniz. Ya kim var ya bu işi yapacağız ama? Olmayacak işi. Fark eden sorumluluğunu üstlendirir. Eğer bir şeyi fark ettiysen onun sorumluluğu üstleneceksin. Sağlığına mal olsa bile. Çünkü sorulacaksın. Mesuliyet farkla başlar. Çocuk niye mesul müydür? Çünkü idraki yoktur. Fark etmiyordur. Yani, değil mi? Fark ettiyse bir eksikliği, bir yapılması gereken bir şeyi, ondan mesulüzdür. O mesuliyet bize bir yük yükler. Bunu yerine getirmek zorundayız. Onun için her işin başı bu anlattığım özelliklere haiz ve tarihsel tecrübelerden örnekler verdim. Yeni bir şehrin inşası mümkündür. Yeni bir Medine'nin yeni bir Küfe'nin, yeni bir Bastı'nın, yeni bir Bağdat'ın yeni bir Mervi'nin, yeni bir Konya'nın yeni bir İstanbul'un, yeni bir Kaili'nin beni dinleme nezaketini gösterebilirsiniz. Örneğinize teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ olun. Lazım. Evet. Artık her şeyi fark ettiniz. Ona göre <gülüyor> sorular sorabilirsiniz. Buyrun. Efendim? Ben duyamıyorum ki. Çok kısa geçtiğiniz aslında. Esna'yı yazın ama aydınlanma. Hangi aydınlanma? Batı aydınlanmasını mı kaçtın? Şimdi konumuz o değil. Onu anlatabilmem için ee, onu anlatabilmem için e, kilise babaları döneminden başlayıp Batı Avrupa'da ortaya çıkan politik ekonomik dönüşümleri e, yapılan tercümeler e, erken şokolastik dönem Albertus Magnus, Thomas Aquinas, Okanlı ve Williamlar değil mi? Sonra e, fizik ya, şeyinin, e, biliminin gelişme süreci Batı'da ortaya çıkan teolojik, informatik e, ve metodolojik bunalımlar coğrafi keşiflerinin, erken ticari kapitalizmin, imtiyazlı bilginin ortaya çıkması, patent fikri. Bak aslında biraz da özetliyorum meseleyi. Reform hareketleri, Türk ilerleyişinin yarattığı Türk korkusu fikri. Bunlarla ilgili yazılar da yazdım. Akabinde bilim devrimi. Bilim devriminde ortaya çıkan, yani bilim devriminin tabii biz kendi gözümüzle yazmadık. İnşallah bir niyetimiz var. Mehmet hocam haberin olsun. Yani i̇ki, iki Mehmet hocama söylüyorum. Batı düşünce atlasını hazırlıyoruz. Batının hikayesini biz nasıl görüyoruz onu yazacağız. Tamam mı? Şimdi bakın. Bu siyasi bir cümle Şimdi Nifton hocası kim? Isaac Maronov. Çok önemli bir adam, iyi bir matematikçi, hatta öğrencisine profesörlük verilebilmesi erken emekli arıyor. Isaac Barrow nerede? 1650'de, İstanbul'da. İstanbul'da niye arıyor? İbn-i Seminov'da kitabını. Döndüğü zaman Niftro'na ne okutuyor? Matematiği bırakıp optik okutuyor değil mi? Jakob kim bu adam? İlk Latince Arapça sözlüğü hazırlayan Hollandalı oryantalist. Kimin hocası? Matematikçidir. Descartes'in hocası. Nerede? Kaine, Şam, Fas, Halep ve İstanbul'da. Ne topluyor? Matematik, astronomi kitaplarını. Lahay şeyde -ee, Hollanda'da Lahay'da Descartes'de ne okutuyor? Ömer Ayyam'ın 3. özelen kitabı. Arapçası. Değil mi? Şimdi arkadaşlar, diyorum ya biz kendi hikaye, bunları batınlar biliyor, hakları yemeyin, bunlar onlar yazıyorlar, biz onlardan öğreniyoruz ha. Vesal 1650'de yayınladığı kitabın kapağını şöyle kısaca anlatayım size. Yani aydınlama dediğin şey nedir? Şunu kitap olarak düşünün. Şurada Galile, sarıklı cübbeli yalnız. 1650 arkadaşlar, Descartes'in ölüp tarihidir. Elinde teleskop. Altında sensüs yazıyor. Duyu. Çünkü teleskop duyularımızı güçlendirdi değil mi? Sol tarafta bana göre sağ, size göre son. İbni İsa. Sarıklı cübbeli. elinde geometri kitabı. Altında rasyo yazıyor. Aklı tes teslimi temsil ediyor Müslümanlar. Ortada gök küre. Şey, e, ne diyor? Yeryüzü küresi. 1650'ye kadar Batı bilimi kendini İslam biliminin bir devamı olarak görür. Aha örnek. Bir sürü örnek görebilirim tabii. 1650'den itibaren yavaş yavaş başta 1750'de tamamen yeni bir şey yaptıkların farkında oluyorlar. Arkadaşlar din Grameri konulara konuşulmaz. Bir dil konuşursunuz daha sonra grameri konuşulur. Batı dünyası bunu böyle, böyle biz bilim devrimi yapalım. Türkiye'de bir şey var ya gelin bir Rönesans yapacağız. Devamlı Rönesans yapıyoruz. Ya Rönesans 1890'da verilen bir isim. İtalya'da Rönesans yapmak için yola çıkmadılar. Newton bilim adamı değildi. Nature'u filozofu? doğa filozofuydu. Bilim kelimesi yok o dönemde İngilizce'de. Scientia ilim kelimesinin tercümesidir. Scientist, Scientist Science kelimesi 1831'dir. William, William yazdığı kitaplardan sonra arkadaşlar yani kelimelerin tarihi var. Kavramların tarihi var, öyle çıkmıyor. Ne dedim biraz önce? Kant'la birlikte tam anlamıyla bağımsızlendiler diyorlar ve Kant meşhur cümleyi kuruyor. Avrupalılardan başka hiçbir millet hiçbir kültür felsefe ve yapama düşünemez. Buna geliyorlar. Aynı, Kant çok ırkçıdır ha. He. de bu zirveye varıyor. Değil mi? E göre, ins diğer insanlar Avrupa'nın onlara verdiği anlamla anlamlandırılırlar. Evet. Neyse buraya girmeyelim. Taz aydınlanma batı tarih tecrübesinden ortaya çıkmış bir süreçtir. Önemli bir süreçtir. Ee, Onun uzun uzun anı niftonculuğun ideoloji destekilmesidir. Yasası pozitivizm dediğimiz var. Uzun, uzun bir hikaye, konumuz bu değil. Ama şunu kabul edelim, Avrupa'dan yepyeni bir şey oldu. Bunu anlamamız lazım. Bizde bir şey olmadı. Biz, biz bir şey derken olumsuz alalım biz kendimiz, kadim bir kültürüz, kurduk, ettik, devam ettik. Burada yeni bir şey oldu, gayet doğal oldu. Beşeri bir şey bu. Yani ben şu örneği veriyorum buna. Biz bir fotoğraf makinesi icat ettik. Bu Bekle de bunun ilkeleri kondu. İşte Basta'da bunun yöntemi. E, Babat'ta geliştirdik, şurada bu. Nedir? Diyelim ki çok terimlerici bilmiyorum ama 500 piksel çok güzel görüntü yapan bir fotoğraf makinesi oldu. Gayet güzel ne bu Mokan'ın fotoğraf makinesini küçük gerçeklerle geliştirerek 19-20 geldik. Ama batıda yeni bir fotoğraf makinesi ve bin piksellik bir fotoğraf makinesi icat edildi. Bunu anlamamız lazım. Orada yepyeni bir şey var. Ha, bu yepyeni şeyi yaparken elbette insanlığın tecrübesinden biz nasıl faydalanırsak faydalandılar. Avrupa'nın en büyük avantajı İslam medeniyetiydi. Bizim en büyük avantajımız Henestik medeniyetti. Öyle değil mi? Henestik medeniyetin en büyük avantajı. Yunan'dır. Yunan'ın en büyük avantajı Mezopotamya ve İran. Ama Hint, e, Mısır medeniyetleriydi. Gayet doğal ya. İlahi bir şeyler İslam medeniyeti deyince medeniyetin bir kutsiyet kazandırmaz mı? Müslümanların kurduğu ya da İslam hayat görüşüne hakim olduğu bir medeniyet. Burada Yahudisi de var. İbn-i Meymun da İslam medeniyetinin içinde ama Yahudi. İbn-i Cebirun değil mi? Huneyn bin Nisa Hristiyan. Sabit bir Püküres Habi'yi. Ali Mecusi adı üzerine Mecusi eee nedir? Sağ sanatı. Dolayısıyla Batı'da yeni olan bir şeyi inanmamız lazım. Genç meslektaşım İbrahim Ali çok sevdiğim bir benzetmesi vardır. Diyor ki hocam diyor, bize bir kamyon çarptı. Plakasını bile almaya kıvmet Ya bu Batı'da ne oluyor bittiğini? Niye çalışmıyoruz şimdi? Hocam çalışıyoruz diyor. Nerede çalışıyorsun? Bak ben Amerika'da ve Kanada'da görev yaptım. <gülüyor> Kaç tane İslam İstitüt, bu da bilir istatist bölümü var? Peki Türkiye'de kaç tane İslam araştırma merkezi var ya da Yahud araştırma merkezi? Sıfır. Yok kardeşim, bilgisiz bu işler olmaz ki. Biz bunları araştır Latince bilen ve 17. yüzyılda 16. yüzyılda ne oldu diye araştıran kaç bilim adamımız var? Yok. Peki İslam medeniyetinde ne oldu diye araştıran kaç bilim adamı var? Ya bırakma İslam medeniyetini. Osmanlı medeniyetini şu anda kim araştırıyor? Ben? 18. Yıl Osmanlı mantığı üzerine kitabı kim yazdı? Çünkü bizimkiler ne diyorlar? Osmanlılar ve mantıka yokçalığı. Kendinizi bakın arkadaşlar bize bir aynaya bakıp bakıp durup. Yetişene kadar diyorlar ki sizden bir numara olmaz, siz geçmişten iyiydiniz ki şimdi ne yapacaksınız? Gençlerimizi böyle sümüklü beceğe dönüştürüyoruz, omurgasız kılıyoruz, sonra diyoruz ki gençler hiçbir şey yapamıyor. Lan zaten omurgasını kırmışsın ne yapacak yani? Sen ona bütün eğitim hayatı boyunca senden bir numara olmaz demişsin. Ne numara bekliyorsun gençlerin? Anlatabiliyor muyum? Onun için. Bakın ben bu hikaye çok acıklı bir hikayedir. Bu arkadaş Kalit'e burayı. Sorabilirsiniz yani. Harvard'da İslam felsefisimiz değil mi? Mehmet hocam bilirsin. Türkiye'ye geliyor, Osmanlı dönemi mantık çalışacak. Bizim arkadaşlarımız ne diyor buna biliyor musun? Genç yaşta akademik hayatını söndürmek mi istiyorsun? Ne mantık? Osmanlılar'da mantık mı olur? Lan öküz. Dokuz tane mantık kitabı okuyorlar be. Orta okul seviyesinde okulan mantık kitabını bugün anlayamaz kimse be. Ahmet Cevdetpaşa'nın ortaokullar için yazdığı mantık kitabını mi? okusun bakayım, göreyim. Küplü mantık var orada. Ne mantık diyoruz. Ne diyorsun? Ya, bilmiyor ya, bilmeyince yok diyor. O adam oturdu. 1700-1800 döneminde Osmanlılardaki 40 tane büyük mantıkçının gelen mi? İsmail e e Efendi örneğinde kitabını yazdı. Ve orada ne kadar orijinal çalışma yaptıklarını gösteriyor. Şimdi bütün batıda Osmanlı mantığı çalışılıyor bizden. Ha. Şimdi onun için bilmeden konuşuyoruz. İslam medeniyeti diyoruz, dökümü yok. Osmanlı medeniyeti diyoruz, dökümü yok. Daha bir envanteli çıkmış değil. Ama konuşmaya gelince herkes konuşuyor. Medeniyet faizleri çok bizde. Öyle bir anla diyor ki meddeseden şöyle, ulan ömrümü verdim ben öyle bir meddesi hiç görmedim. Ha derdi değil ama. Onu bir iktidar arzuna dönüştürüyor. Ondan ünvan kazanıyor, şöhret kazanıyor, para kazanıyor. Onlardan Allah'a Malumat olmadan marifet olmaz marifet olmadan ilim olmaz ilim olmadan irfan olmaz bizim Türkler hepsi arif duruyor çünkü olur benim enişe daha dökümü çıkmamış bir e, kültürümüz var onu bilesiniz Süleymaniye kütüphanesinde en iyi koleksiyonu yapılan e, en, en iyi katılığı yapılan koleksiyonu yeniden gözde, gözden geçirdiler yüzde 40 kayıp çıktı yani yüzde 40'ı fişlerde yok Lan Süleymaniye burada da. Orada 220 bin yazma var. Bu 220 bin yazmanın müstaz sayısını çıkarttığımızda 100 bin başlık var. Bu 100 bin başlığın en az 10 matematik bilimler, benim alalım olduğu için söylüyorum. Ne çalışıldı ki? Edebiyat, şiir, çünkü deyip orada hepsi. Edebiyat edebiyat olarak değerlidir de. Bunlar çalış. Doktora tezi bitene kadar öğrenciler geliyorlar Türk öğrenciler. O gidiyorsun Hollandalı, Japon, hepsi orada. Onun için bilen yönetir dedik ya. Kültürümüzü bilmiyoruz. Kendi aklımızda bir tasavvurumuz yok. Sadece slogan. Dikidik tarih veriyorlar. Dikidik gittik, dikidik geldik, dikidik dedik. Evet. Hanımefendi, sonra siz efendi. Ne oldu? Temel'in dediği gibi sessizdik. Sen mi soracaksın? El, el koydu burada bir faşist var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk soruma. Bu meclis evinin dünyanın adlı ah. olan noktası olduğunu ve şeyler merkezi olup kanlı gibi değil ben, Yok, benim öyle işlerle bir işim Bilmiyorum. Merkez kavramı izafi bir kavramdır. yok. Yani evlenim bileme merkezi yok. Ben o tür şeylerle uğraşmıyorum. Benim adamım değil o işte. Bilenlere sor. Bilmiyorum. Ben dünyanın merkezi o olmalıyım. Hazretlerden oflu biliyorsun. Yer yüzüne atılınca düşmüş of sırtım demiş. orası of kalmış Ben onayı biliyorum. Evet. Buyurun efendim Evet. Duymuyorum ay. Ay gelme. Öğrencilik hoş geldiniz. Lütfen, lütfen az sormayın. Buyurun. Hoş bulduk. Evet. Şehirler üzerindeki ifadeleriniz var ki şey olması için şey, oranın bu kadar ayetli olması evet. lazım. Her geni bölümün yapmalı. İnsanlar reddikleriyle isimleri yaptı ve e, bilim ve cinaslaştığında şunu kurduk programı bir şey verirdi. Yani bunu daha bir şey soru sormak istiyorum. Şehirlerimiz Türkiye'nin üzerinde son 10 o günlerde bir güç aldı. Evet. Ve de on iki şehirde birlikte. Doğru. Kendi kültürünün, mimarisi ve onun konuda kıyasla Yani kültürünün, şehirlerine geçiyoruz, bu süreç içerisinde bir, bir araba sistem ıı, oluşuyor. Evet. Doğru, doğru. Ben bu şunu sorayım tabii ki, on iki bu olacağı vakteye etkilenir. Çünkü türleri kapatıyoruz, çiğne doluyuyoruz, en yüksek maddi boyutta e, yaşayan insanlarımız var, en başlı insanlarımız var, ara büyük uçluğunlarla birlikte geliyor, iyilikler var, yani sağlıklı oluyorlar ama kültür bazında bulunuyoruz. Bu konuda şükürlerle Çünkü çok önemli. Teşekkür ederiz Eyvallah. Evet, teşekkür ederim. Gayet güzel ve hayati bir soru bu. Şu anda tartışılan bir konu zaten. E Tabii bunu e, devleti yönetenler ciddi bir şekilde analiz etmeli. Bunun için sosyolojik, antropolojik, ne bileyim ben, tarım bilimi açısından açtım. Yani. Muş'a gittim. İnanılmaz bir ova var. Ama artık Şimdi yeni yeni oraya bir profesör atandı Muş Üniversitesi'ne. Tarım profesörü orayı ıslah edecekler. Köylüler üretimi bıraktı. Herkes memur olmaya çalışıyor. Değil mi? Dediğinizde katılıyorum. Ee, şimdi, yeni, şimdi Yenilmiş kültürü şey anlamında kullanılıyor, yani kaybettik biz. Belli büyük bir mücadeleyi kaybettik. Ee, tam toparlanacağımız zaman Balkanlardan, Kafkaslardan büyük göç aldık. Mehmet Genç Hoca'nın bir ifadesi var büyük Osmanlı tarihçimiz. Eğer diyor, bu göçler olmasa Osmanlı sarayleşmesini tamamlayacaktır. Çünkü çok ciddi bir atılım. Biliyorsun Osmanlı yıkıldığında uçak üreten beş ülkeden biriydi. Bak uçak üretiyordu Osmanlı. Bugün biz ayrı bir gençler? Paramız, yıkılmamıza rağmen dünyanın ilk dört parasından biriydi. Borçlarımız olmasına rağmen. Çünkü siyasal bir iddianımız ve iddianımız var. Ama o bizi, çünkü göç nedir aslında? Üretmeden tüketmektir. Değil mi? Büyük bir nüfusu. Çünkü entegre olmadığı için topluma gayet doğal bir şekilde beslemek zorunda kalıyorsunuz. Ve o sizin e, maddi yapınızı da çökertiyor. Ama bunun tabii insanlık tarafı şu tarafa bu tarafa bir de bunun iç göçü dikkate aldığımız zaman ortaya çok e, trajik sonuçlar çıkıyor şimdi bir kere şehir anlamlı bir bütünlüktür yığın değildir şu anda bizim şehirlerimiz biraz yığın öteden beriden gelen biliyorsunuz İstanbul'a Edirne müftüsü bile 15 günden fazla kalamaz pasaportla girer 15 gün sonra çıkmak zorundadır dışarıdan gelen bir insanın 3 gün ee, bakımlı devlet üstlenir Anadolu'dan soru sormak ya da bir devlet işini yapmak için. Üç günden sonra kalmaz. Yani kalırsa e, onun büyük sıkıntılar. Sadece tek bir insana izin verirler İstanbul'a yerleşmiştir. O da Anadolu bir medresede okurken çok zeki bir çocuktur. Müdürlis buradaki bir çeye yazar görevliye. Bu çocuk çok zekidir bunu e, İstanbul'daki medreselere gönderiyorum onu bir yıl takip eder devlet bir yıl sonra eğer herhangi bir sorun görmesi, ailesini de İstanbul'a getirmesi istenir bunun dışında İstanbul'a gelip yerleşmek çok kolay bir şey değil çünkü şehrin o holistik bütüncül yapısını korumak bakımından şunu da söyleyeyim e, klasik geleneğimizde arkadaşlar yetenek yetenekli bir insan Allah'ın sunu olarak görülür sanat eseri olarak görülür Dolayısıyla heder edilmesi küfür olarak kabul edilir. Onun yetenekli insan kim olursa olsun önü açılmak zorundadır. Biz bugün yetenekli insanları tespit edip yok ediyoruz. Kıskançlık acayip ya. Bakın, e, Tunus'la Aydın Paşa diyorsunuz arkadaşlar. Değil mi? şeyin Abdülhamit'in sadrazam bu adam köle ya. Mezup'a mı kalmıştı bu Paşa kim? Fazla Ahmet Paşa giderken Mezup'a gördü gördüğü bir delikanlıya. Öyle bir as asil filan bir aile değil. Ama yetenekli insanlar çok önemli. Niçin eşkıya liderlerini Osmanlı Paşa yapar? Doğan lider, çünkü benim ailemden de var biliyorum, Trabzon'u Kasım kavuruyor, alıyorlar 1650'lerini, Akıncı Bey'i yapıp Balkanlara gönderiyorlar. Hacı Süleyman oldu. Niçin? 10.000 kişi yaptı, adam etrafında toplamış. Lider bu ya. Cemal'e yetiştirmek kolay mı? Heh. Şimdi, bunu şey için örnek verim. Yani Öğrenciyi Yetenekli olduğu için. Dediğim gibi sorunuza katılıyorum, tespitinizi katılıyorum ama bununla ilgili benim bir çözümü yok. Alalım değil. Ama bu ne yaratır benim anlattıklarım açısından? Felaket yaratır. Kesinlikle holistik, bütüncül bir kültür üretemez o şehir. Yığındır olması çünkü. Hem ekonomik ilişkileri bakımından, hem kültürel ilişkileri bakımından. Şimdi düşünün İstanbul. İstanbul bir şehir midir? Ya bir kere şehir şehir piramidal yapıdır. Tamam mı? Üste doğru çıktıkça estetik zevkleri davranış biçimleri incelmiş insanlar ortaya çıkar. Şimdi bizim bunu anlamamız mümkün değil arkadaşlar. Konuş ben, ben bile bu, bu, bunlardan kaç değilim yani. Ben de bir köylü çocuğuyum. Yani şöyle insanlar tanıdım. yani benim oğlum küçükken, belki yaşındayken ona semen gönderen hanım tanıdım ben. Ee, oğlunuz beyefendiye lütfen hürmetlerimi iletiniz efendim dedim ne yapıyor mu? Niye İstanbul hanım efendisi? Kalmadı onlar. Turgut Cansever. Öyle adamlar kalmadı. Yani şehir dediğin hadise basit anlamıyla bir e, ekonomik birlik, kültürel birlik değil. Son derece incelmiş, estetik değerleri üreten bir yapıdır. O yapıda üretebilmek için şehrin biraz stabil olması lazım, neden olunadığı, böyle hızlı değişim, nüfus değişimine dikkatli olması lazım. O, o açıdan sıkıntılı Türkiye'de Türkiye'de bu açıdan bir şehir var mı? Ondan emin değilim. Bunu kontrol edemezsek, 15 milyonluk büyük mega köyler yaratacağız. Ona doğru gidişle yapılıyor diye düşünüyorum. Sorunuzda cevap veremedim çünkü bilmiyorum ama kaygınıza katılıyorum. Evet. Hangi siz konuşacaktınız ya? Evet. bir Hoş bulduk. Sesinizi biraz yükseltirebilirsiniz lütfen. Hocam, soru sorabilir miyim? Beş tane sor. Ben hepsine bin Geçer geçerim hepsine ben ee, hocam ilk soru e, yeni bir şehrin inşansından bahsediyorsunuz. Neyin? Yeni bir şehrin inşası. Yeni bir şehrin inşansı. Ve bunun için, e, hocam anladığım kadarıyla aktaracağım bu arada, yani şahursanın kehafeyi ve bunun için farkındalık ve bu farkındalığın ardından bunun sorununu bilinçliyle yenileye getirebileceğinden bahsediyorsunuz. Bu şehirle alakalı değil, bizim vazife bilincimizle alakalı. Evet. Evet. evet. evet. Peki, e, birey bazında sorun bazı, özellikle biz üniversite öğrencilerinin sorunları nelerdir, bundan neler Ve, e, sabır, ne yapma sorusunu sormak istiyorum. Ve öğretmen olan malumat sahibi geldiğinizde buradan ne okumalıyız, neler okumalıyız? Bu okulun maliketi elde edebilmek için neler yapmalıyız, bunu sormak istiyorum. Şimdi böyle sorulara ben şu cevap veriyorum, <gülüyor> telefonla tedavi olmaz. Ben burayı çalışmam lazım. İşi ciddiye almamız gerekiyor. Ee, bu benim tek başıma yapacağım bir şey değil. Ben kendi alalım, kendi uzmanlık alalım ya da uğraştığım konular bakımından bazı tespitler yapabilirim. Bir kere herhangi bir iş yaparken bir yapım kılavuzu yoktur. Medeniyet kurma kılavuzu yok. Müslümanlar ilk başta bu işe başladıklarında önlerinde bir kılavuz yoktu. Bakın ben hep Bey'in bir hikayesini anlatırım konuşmalarında. Belki dinleyen vardır. Turun Bey ve Çağrı Bey Çağrı Bey abisi 1038'den ilk defa Gazle'nin ordusunu yendiklerinden devlet evlerine kalıyor. Değil mi? Gidip Sultan Mesut'tan özür diliyorlar. Çünkü bu adamlar çoban. Diyorlar ki ya kusura bakma biz sizi yanlışta gelip Biz bu devleti yönetemeyiz buyurun. 1040'da bir daha yenince Turun Bey diyor ki Çağrı Bey e, abisine ya bunlar bu işi yapamıyor, biz bir devleti ele alalım. Çağrı Bey diyor ki nasıl yapacağız? devlet yönetmek nedir biliyor musun? Bilmiyorum diyor. Ne yöneteceksin bu kadar devleti? Bakın orada Turun Bey entesan bir şey söylüyor. Galiba biliyorum. Nasıl biliyorsun? Nişabur'a gidiyorlar. Nişabur, o dönemin başkenti ilk başkent. Şafi hadisini çağırıyor, o dönemin meşhur bir alimi Diyor ki Kadı Bey, biz hayvan güden bir milletiz. Bize insan yönetmeyi öğretebilir misin? Onun için Bartol, meşhur Rus Türkolog diyor ki, Oğuzlar hayvan gütmeyi insan yönetmeye dönüşte tek minnettir tarihte. Çok önemli bir şey bakın. Donuyor sonra, abisi diyor ki bak hallettim diyor. Nasıl hallettin? İnsanlığın hafızasından istindad ettim. Çünkü böyle bir tecrübe var ortada. Ben bu tecrübeden istifade ederek, bakın farklıdır. budur. Cengiz'le Tuğrul Bey'in farkı Cengiz istibat etmedi, bildiğini okudu, hakireye eksan etti. Ama Tuğrul Bey istese Cengiz olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu, yani Tuğrul Bey'in elinde Selçuklu İmparatorluğu şöyle kurulacak, medreselerde okuyacak değil. Bunların belirli ilkini var politik dini, sorunlarla yüzleştiler, çağatlanmı ettiler. Burada farklı cevap üretildi, ee, e, Kuzey Afrika'da farklı cevap üretildi, filan. Önemli olan bizim bu fark edişi, fark edip yola çıkmamız, sorunlarla yüzleşmemiz, inanç ilkelerimizi muhafaza etmemiz, bunları ifadelendirmemiz, bazen yanlış yapacağız, biz melek değiliz, de değiliz, yanlış yanlışını doğru yapacağız. Ama önemli olan bunun, bu yükün altına girmek. Benim şu anda efendim, yeni bir şehir şöyle kurulur, alın size kitap. Yalan olur yani. Ne bileyim ben ne olacak ileride? İleride teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ondan sonra internet devleti kurulabilir. Ee, okullar ortadan kalkabilir. Herkes evinden eğitim alabilir tabii. Bunların hepsini göz önünde bulunduracağız. Genişliklere göre, coğrafyaya göre de değişir bu filan. Yani İstanbulda olacak şey herhalde, Kair'de olacak şey değildir. Şimdi her yer aynı. Görüyorsun bunu. Binalar aynı. İstanbul'daki ki binalar var, değil mi? Dolayısıyla kısaca benim böyle bir formülüm yok. Yeni bir şehir, yeni bir medeniyet nasıl başlatılır? Söyleyeceğim tek şey hem bugünle yüzleşmek, hem geçmiş tarih tecrübeden ibret ve kuvvet almak. Çünkü tarihten sadece ibret alınmaz, de alınır. Tamam mı? Ondan sonra sorunları çözmeye çalışmak, yanlışlarımızı bulup tekrar denetlemek, paylaşılabilir bilgiyi üretmek, e, otoriter bir dil kullanmamak. Ben rüyamda gördüm, herkes bunu yapsın gibi ya da ben şuyum değil. Sorunları bunu yapmaktır. Üniversite gençliği olarak yapmanız gereken şey eşek gibi çalışmak başka bir şey değil. Çalışmıyoruz arkadaşlar. Biz çalıştığımız zannediyoruz. Bakın ben, dediğim gibi ben yurtdışında bulundum. Nasıl çalıştıklarını biliyor musun? Atalarımız nasıl çalışıyor da biliyorum. Bakın Biruni tarihin gördüğü biliyorsun Santayana bir kitabına yazdığını sözde diyor ki erken gelmiş bir bilim adamı diyor Biruni için çünkü saf bir matematikçidir. Biruni ölmeden önce bir matematik problemi uğraşıyorlar arkadaşı meslektaşı İhraq'la çözemiyorlar mısın? Biruni hasta oluyor ölüm döşeğinden. Ziyaretine geliyor arkadaşı. Şimdi yarın olmayan bir adama ne diyeceksin? İğleç, çayıçısız diyecek anı yok, ölüyor adam. Meşgul etmek diyor ki, Ebu Reyhan diyor bir ulu nakabı, ben o problemi çözdüm. Ölmekten adam kalkıyor. Hele anlat diye nasıl çözdüm. Yahu ölüyorsun, neden bir Cana cenab son nefesini anlamlı bir şekilde geçirdim diyeceğim. Bakın, var mı böyle adamımız? Ben tek bir adam gördüm. Oku Çansa bir rahmetli o kadar kötüydü ki tokalaştığında eli böyle batıyordu bir daha da düzelmiyordu ziyaretine gittiğimizde konu konu açtı işte mekan mekanı kullanım üzerinden bir iki cümle söyleyince hemen böyle, ön, adam hasta ya kalktı böyle doğruldu İhsan Bey evladım dedi. buradan kalkar kalkmaz bunun için bir ekip kurup çalışmaya başlayalım çok önemli bir sorun bu dedi Allah Allah. utandım yani Anlamıyorum, Çalışacağız yani biz. Fenerizade Ali Çelebi valla Feneri'nin torunudur biliyorsunuz. Yatıp uyumak, kalkmak vakit kaybıdır diye bir mekanizma icat ediyor duvara. duvarda ayakta uyuyor. Kitap önünde ee, duruyor, okuyor, okurken uyuyor. Uyanır uyanmaz vakit kaybolmasın diye kitap okumaya devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın çalışmak budur. Bu medeniyet günde 28 saat çalışan insanlar sayesinde var oldu. 28 saat çalışmak nedir? E rüyada da çalışıyorsun. Onun için ulema uyumadan önce, bir saat önce rüyada ne görmek istiyorsa o konuyla alakalı okuma yapıp yatarmış. Mücellebtir. Hatırlıyor musun? Ahmet Söyü'nün ver rahmetli 80 yaşında çalışıyormuş. Öğrenciler izahatına gelmiş. Bir tanesi Kralatörüm, demiş ki efendim demiş bir ayağınız mezarla Azrail'in gelme vaktidir. Niye bu kadar çok çalışıyorsunuz? Ahmet Söyü de demiş ki demiş Azrail çok geldi gitti demiş. Tabi öğrenciler anlamış bir şey var burada bir ibret. Peki efendim geldiğinde ne dediler? Ey Ahmet seni çalışmadan mi yakalayım canını alacağım. Çünkü Azrail bile çalışmaya saygı duyar eminim. Arkadaşlar 657 tabi ilim olmaz, üniversitecilerimiz hepsi 657 tabi ilim, mesai ilim olur mu ya, ilim bir mesai tamam. için nedir? Onun yapacak tek şey var çalışma, sen yola çık yol seni adam eder hiç merak etme. Evet. Peki bir soru daha alalım değil mi, var mı vaktimiz Aynen. bitirelim mi? Yok, şimdi benim yüzüme verdi de mi? Sizin bir probleminiz var mı? Problemi bozmak istemem. Saat çünkü beşi geçti. İki saati geçtik. Son bir soru daha alalım. Genç arkadaşım en arkada. Buyursunlar. Ha? beledi. Sıra Tamam. Kırmayı seni kıracağım bir kire taş kralım. Arkadaşımızla sonra size. İki soru oldu. Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, bir soru soracağım. Ee, lütfen konunuzla ilgili cevap verirseniz genel bir cevap verirsiniz. Kuruluyla alakalı bir. Etkisen bir hazırlık yaptı soru çok ağır olabilir evet. Eee Kurulu şihername yazdı e, ve rüşdarların e, selamı anladılar. Bu manada e, şihernamede bir e, nasıl çağrı geçiyor, selam verdim, müşvet, müşvet deyi almadılar Evet. deyi evet, almadılar evet. evet. şimdi e, İstanbul'un son 30 senenin tarihini biliyorsunuz evet. siz bir şikayet dana yapsanız nasıl başlarsınız özellikle bu konuyla ilgili çalışın dedim, yanlış anlayıp uydular evet. çok teşekkür ederim benim eşim burada, eşim de akademisyen. Kızım burada, oğlum burada. Yani tekebürden Allah'a sınırım ki bir küfürdür. Ben tasavrı meşrek bir adamım. Ee, arkadaşlar 55 yaşına yaklaşıyorum. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Allah sadece çalışana verir. Mü'mine, efendim geografiyle ayrım yok. Çalışana. Sen çalış bir de o sonuç odaklı çalışma tabii. Sonuç odaklı çalışmak Müslümanlar ahlaksız kılıyor diye yazdım. Hile yapıyoruz. Biz bir şey elde etmek zorunda değiliz. Biz vazifemizi yapmak zorundayız. Hakkını verelim. İnsanları kırmadan, saygı göstererek çalışalım. Başarılı olursak olalım. Zafer için bir şeye gitmek doğru bir şey değil. Onun için rahmetli Turgut Cansever Hoca şey derdi. Osmanlılar Viyana'ya ilk defa tarihteki en büyük orduyu rakiplerinden daha büyük bir donanımı inşa ederek gittiler. Fakat kibre kapıldıkları için yenildiler der. Kısmen bu doğrudur. Merzifonlu çok mütekibir bir adamdır, mağrur bir adamdır. Şimdi onun için ee, çalışacağız bunun başka bir şey. Hakikaten ben millete çalış dedikçe, ya arkadaşlar şimdi beni Ofkoca makamına çıkartmayın. Ya benim... Yaşım artık bu sonra ünvan'a ihtiyacım yok, tanınmışlığa ihtiyacım yok. Eseri yazdım, ettim, bittim. Ya asistanın benden az çalışıyorsa ilerleyebilir miyiz? Benim yetiştirdiğim, bende doktora ya adam benden az çalışıyorsa ineneyim miyiz arkadaşlar ya? Çalışmayı belirli şeyleri elde etmek için ya bunlar geliyor zaten. Yani bak 28 basur içerisinde çok acı çektik. İstanbul küçük şeylerde bilmiyorum ama İstanbul'da çok acı çek. Eşim işten tanatıldı filan. Ee, iki çocuğumuz var, bakacağız, edeceğiz, bir sürü sıkıntı şu bu, ondan sonra birçok arkadaşım ya ünvan verilmiyor bize, ben doçent araştırma görevlisiydim arkadaşlar. Ünvanım doçentti, kadın araştırma verilmiyor, ünvanlık mezunuyuz, Müslümanız falan. Birçok arkadaşım bulalıma girip çalışmayı bıraktılar, Ya kardeşim biz doçent olmak, ünvan almak için mi bu işleri yapıyoruz ya? Ben çalışmaya devam ettim, yurt dışına gittim, kontenler, şunlar, bunlar, her şey geçip geçer bunlar biter ya. Biz bunlara kafayı takarak belirli refer... Bakın arkadaşlar, kendi türkünüzü tutturacaksınız, dışarıya dan çalan, müziğe göre dans etmeye çalışacaksınız, söz olursunuz Çünkü devamlı değişiyor, bir bir şey değişiyor. Haydi oyna bak. Kendi içindeki ritmi bulacaksın, o ritme göre... Türkünü çığıracaksın, kim ne derse desin. Bakın şimdi yaşlandık, hatıra anlatıyoruz. Ben ilk 94'te bilim sabahında konferans verdiğimde Ahmet Davutoğlu hariç tüm ekip oradaydı. Bunların birçoğu şu anda devleti yönetiyor. Benim dediklerime güldüler. Niye ben ne dedim? Razali'den sonra Osmanlı falan dedim. Çünkü Müslüman kültürde muhafazakarlar öbürlerinden farklı mı zannediyorsunuz? Ben tarihsizlik konusunda hepimiz aynıyız. Ben ondan aldırsaydım bu işlerle hiç uğraşmazdım bir insan şimdi çocuğunla tartıştığın zaman çocuğun mu seni anlamasını beklersin, sen mi çocuğun anlamasını beklersin? Yani bir bülbül kartalın mesafese çıkabilir mi? Kendini kartal kabul ediyorsan insanların dediklerini aldırmayacaksın. Kulak kesil. Belki yanlış yapıyorsun elbette. Bir insan sana öyle bir cümle söyler ki senin hayatını düzeltir. Doğru. Ama inanıyorsan yaptığın işe devam. Bakın bugün Türkiye'de neredeyse Osmanlı çalışmaları değil mi? Gazaiso'nun çalışmaları patladı gitti. Değil mi Mehmet hocam? Sen en iyi takip edenlerden de biridir Mehmet hocam? Biliyorum çünkü yazılarında. Bu fakirin de buna bir katkısı var ama ısrar edeceksin. Kendi türkünü çığırtmayı terk etmeyeceksin. Unutma. Sen eğer hakiki bir türkü söylüyorsan çölde bile bir dinleyen onu çıkar. Merak etme. Çalış ama. Fakat çalışmadan, yatarak, temenilerle, dualarla, birbirimizle kavga ederek dönüşleri çözemeyiz. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla ben bir şikayetimde ameliyatsam, ilk cümlemsen öyle olurdu. Çalışın dedim, yattılar. Evet. Ee, bir arkadaşımız vardı, buyurun beyefendi. Sonra tamamlayalım. Hocam, Hocam. Müzellik Bey hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Ee, benim gerçi sorumlu şu an kadar cevap verdiniz ama ben söylemek tamam. istiyorum. Tamam, buyurun. Ee, İslam köprününün medeniyetini Abbasilerden sonra e, yeni doğrultusunu e, biz Türkler olarak sadece farklı şeyleriyle yeni bir medeniyet geliştirmemizi bu almanın medeniyeti sadece e, klas olarak söylenir. Oryantalistler söylüyor bunu. Bu konudaki düşüncelerini söyledim ama bunu bu bir tezdir. Buna saygı duyarım ben bak. Yeticede akademik bir tezdir bu. Türklerden sonra İslam medeniyeti geriledi. Bunu temellendirmesi lazım diyorum. Bak mesela George Saliba bu adam Arap milliyetçisidir, Baas Partisi'ndendir Suriye. Yazdığı kitap oku. İslam Asyonu Bisi'nin altın çağı 1200 1600dür Bu kendi söylüyor bunu yani lütfen. Ya da ne bileyim Edward Kennedy oku. Bu Amerikalı bu. Ben tabi bunları kendim uydurmuyorum. Bunlar değişti. Benim dediğim şu bunlar Batı Akademisi'nde değişti. Bizde değişmedi hala. Onu kastediyorum. Yani basit bir örnek vereyim sana. Hani seni kırmamak için sonra cevap diye. Dedik ya bu Gazali geldi çöktü. Şimdi astronomiye alalım. İslam medeniyetinde Gazali'ye kadar astronomi önemli bir disiplindir. Çünkü İslam dininin de aya ve güneşe göre iş yaptığı için ihtiyacı var. Ayrıca sosyal hayat için ihtiyacı var. Dolayısıyla rastathaneler kuruyorlar. Ama kurulan rastathaneler küçük rastathanelerdir. Bir kere en büyük modern döneme kadar insanlık tarihinin kurduğu en büyük 3 rasatane kaç sonrasıdır? 1250 Baraga, Tebriz, Semerkant ve daha sonra İstanbul, kısa ömürlü olan İstanbul'da. Değil mi? Peki soru şu orijinal gezegenler teorisi ne zaman yapıldı? Mesela hangi tarihte başlar bizde gezegenler teorisi? Çok önemlidir gezegenlerin hareketi, onların e, modellenmesi, geometrik, kinematik modeller filan. 1244'ten sonra. O gazali ölelim mi? 1111'de öldü. Optik bilimini al. adı mantığı al. Yani herhangi bilimi alırsan al. Eğer senin nesneden hareket ederek bu iddianı temellendiriyorsan, ben şunu iddia etmiyorum niçin bunun olduğunu araştırırım bu sefer. Niçin Türklerden sonra İslam medyatı geri kaldı? Ya da bozuldu, dağıldı? Bunu araştırırım. Kaldı ki İslam medyatının neresi? Türkler... Ee, herhalde Mısır'ı 1516'da fethettiler değil mi? Gazali zamanında değil. Kuzey Afrika'yı ne zaman fethettiler? Fas'ı hiç yönetmedik. Endülüs hiç bizim olmadı. Orta Afrika'yı içeri geçiremedik 1500'lerden sonra 1560'lardan sonra. Malay Sultanlığı da İslam medeniyeti 400 milyon insan var orada. Orada ne oldu? Hindistan'ı da ne geçirmedik. Türkistan da bizim olmadığı belli bir tarihten sonra, değil mi? Hindistan herkese. Ancak İslam ne belli gibi bir coğrafyasını Türkler yönetiyorlar. Dediğim gibi bana iddianın nesnel durumdan temellendirirse buna itiraz etmem. Ama öyle bir şey yok ya. Yani. Biraz önce isimlerini verdim. Bak, bakabilirsin. Edward Kennedy, George Salliba, Dimitri Kudas, Ahmet derler Cemir Recep, Hüştüre Raşit, Ahmet Cebbar. Joseph Olanda, Robert Morrison, ee, Zabina Schmidtke, e, neydi o kadının adı bir tane Alman, neyse, bak hepsini saydım. Bunların eserlerini oku, çünkü dedim benim eserimi okuyamıyorum. bak, bizim insan saldırıyor diyebilirsin. Efendilerin eserlerini oku, söylüyorlar onu zaten. Bunu 1944, 1944'ten sonra açtılar bunlar. Problem şu, işte biraz önce Harvard'daki profesör bana öyle demişti. Ee, ha, Halit'e burayı. Ya İhsan Cemre'de e, en çok zorlandığım öğrenciler Türk öğrenciler. Osmanlı'da entelektüel faaliyet anlatıyorum, ciddi almıyorlar mıydı? Ya bir millet kendini bu kadar küçük görür mü ya? Yani sen o aynaya bakıp hüknoz ettiler, hala kendini öyle görmeye alışıksın. Ben küçük adamım diyorsun. Kardeşim diyelim ki küçük adamsın. Şöyle bir örnek veriyorum, derbat bir örnek ama. Bir çocuk düşünün, babası hırsız, katil, annesi de kötü kadın. Devlet olarak bu çocuğu eline aldı. Bu çocuğu yetiştirirken, topluma faydalı hale getirirken şöyle mi dersin? Ulan senin annen kötü, kadın baban hırsız, kadir, annen kötü. Böyle yetiştirir çocuk çocuklar? çocuğun psikoloji bozuluyor ya. Biz gençliğimizi böyle yetiştiriyoruz. Türklerden bir şey olmaz, biz zaten mahvettik, biz sadece devlet kurduk, imparatorluk kurduk, şunu yaptık. Sonra diyorsun ki bu genç iş yapsın. Ya madem böyle yaptın, şu hat sanatını nasıl izah edeceksin, şu mimariyi nasıl izah edeceksin, şu müziği nasıl, yani bu, bu, bunu da Türkler yaptı ya. İle etnikte, kültürden bahsediyorum ben. Biz yapmadık mı? İtri kimin eseri ya? Fethullah Şirrani kimin adamı? Zekai dedi kimin adamı? adam de kimin adamı? Ya var. Hatta bak yani hat sanatı, teyzip, ebru, senin yapmadı mı bunları? Onun için, tut bırakalım artık. Biz kendi nesnemize, güven sonluğuyla yönelelim, Eğer neslimizin verileri olumsuz bir sonuç veriyorsa bunu da örtmeyelim. Nerede bu sorun ortaya çıktı? Bunu da inceleyelim ya. Biz ilim adamıyız. Ha dışarıda konuşurken halka gaz verme, o başka bir şey. Akademik meclada varı yok yoku var göstermeden bilimsel yöntemlerle bunları yazalım ben. Ben meydan diyorum bak, 20 yıldır da kimse küstü indiremedi. Aksini iddia etsinler. En son İslam düşünce hattasını yayınladık. Değil mi? Şimdi altı dine tercüme edilecek. Kendileri talep etti. Biz tercüme, bizim öyle o kadar değil bilmiyoruz. Malaylar tercüme etmek istiyor. İranlılar tercüme etmek istiyor. Pakistanlılar istiyor. Hatta şey Pakistan değil, öbürü devletler değil. Orada bir tane daha var ya. Bangladeş. Bangladeş'ten geçen görüşme yaptı İbrahim Ali Çarınlar'la. Tercüme etmek istiyorlar. Niye? Çünkü orada yeni bir Hikaye, şu anda Almanya'da da bir toplantı var İslam Düşüncü Atlası üzerine. Tabii, siz sahici iş yaptığınız zaman, merak etmeyin, gavurlar da dikkat kesiliyorlar. Evet. Şimdi Mayıs'ta eşimle birlikte Megin'e davet ettiler, bu konular üzerine tebliğ sunacağız. Science Education'in in Otan diye. Gavurlar merak ediyor. Yani Osmanlılar'da bilim eğitimi nasıl yapılıyordu onun için hiç merak etmeyin, Siz sadece iş yapmaya belirli amaçlar için değil ama. Belirli iktidar hedefleri için değil. İşin tabiatına uygun, sadece iş yapın, emin olun Murat'ın Topçu Rahmetli'nin dediği gibi ihlaslı iş çoğalmış. Teşekkür ediyorum hepinize, benim için. Biraz uzattık, hakkınızı helal ettim. Su içeri de Bu arada da su içtim yani. Tamam, iki dakika ee, Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Meyni İhsan Fazmalı hocamıza ve değerli ailesine tekrardan teşekkür ediyoruz. Sabah kiliste bir e, ablamız şöyle bir söz sarf etti. Dedi ki İhsan hocamız mağarada gun değil floresan lamba yakıyor dedi. Aynısını bugün yaşadık. Çok teşekkür ederiz. Üniversitemiz adına, rektörümüz adına size bir e, kabul duyursanız Sağ olun. Bugün hatırasına eee Gaziantep'te yapılan bu sözleştirelim. Bu daha çok şükür oldu Bazar. Evet. Takdim etmek <gülüyor> isteriz. Sayın direktörümüz yurtdışında olduğu için katılamadı. Çok selamlarına öneriler. Evet. Çok sağ olun. Buraya gel oğlum. Durur gel. Durur una yeah. da şimdi evet. kendi mevzuatımız hani şehirden bahsettin şehir kurmaktan evet. işte hukuktan evet. bu olmalı dedi. Yani baktım da mevzuatımıza işte İsviçre'den almışlar. İsviçre'den almaz olsun herhalde. Şeraf kitaplarımızda da görüyoruz. Eyvallah. Ayrıca dış savun cümleğimiz nesi? Yani ne yapacağız diyorsun? 9 kişi için. Kendi hanenize yapamazsın yani. Yapacağız işte yavaş yavaş konuşuruz. Dikilmayız yoksa buradan çıkarız i̇şte, salona. Slay'e doğru gitsin, e. oraya gidelim. Ne yapacağız? talebi var. Ne yapıyoruz? Hocam, hocam? E, Pusula kitap Evi'ne gitsinler. Oraya ne? doğru oraya şurada gireceğiz? evet şurada yürüyerek gidelim. Buradan çıkmamız lazım çünkü. Tamam, Foto çekebilir miyiz? Evet, yine orada çek. Arkadaşlar şimdi buradan çıkmamız lazım. Beş buçukta buradan 5 dakikalık. Tamam değil mi? Biz istisna 5. Dışarıdan Sizin Araba var yolda buraya. Şey isim. Tamam. çıkmamız gerekiyor. Şunu Elif nerede? Hilal Hilal'e erişseniz alacağım teşekkürler pardon